İnsanlar arasındaki ilk ayrım ve birbirlerine karşı üstünlük taslamalarını sağlayan ilk saygınlık belirtisi galiba güzellik olmuştur. Güç ve zeka oranında paylaştırıldı bu topraklar. Güzellik bir güç, bir saygınlık sayılınca. Oysa benim boyum ortanın altında. Bu kusur insanı çirkin göstermekle kalmadığı gibi özellikle bazılarında komutanlık ve resmi görevler yaparken bir engeldir. Çünkü güzel ve heybetli birinin otoritesi kusursuz olur. C. Marius, boyu altı ayaktan kısa olanları askere almıyordu. Aristotate, kısa boylu insanların çok sevimli olmalarına karşın, güzel olmadıklarını, güzelliğin heybetli insanlarda görüldüğü gibi, ruh yüceliğinin de yücelikte bulunduğunu söylemektedir. Buna karşılık bedenim sağlam ve toplucadır. Yüzüm şişman değil, dolgundur. Neşeyle hüzün arasında gidip gelen uyumsa ateşli, ve sıcakkanlı Bacak ve göğsümdeki kıllar kıvırcıktır Gençliğimden beri sağlığım iyidir Ender hastalanırım Ben böyleydim bir zamanlar Kırkımı aşıp yaşlılık yollarında yürüdüğüm şu anda böyle değilim Yıllar gittikçe aşındırır olgunluk çağının gücünü, canlılığını Ve başlar, sonra çöküş Bundan sonra ancak yarım bir varlık olacak Eski ben olmayacağım artık Günden güne kendimden kopuyor, gizleniyorum Akıp giden yıllarla tek tek bir şeyler kopar bizden. Yaşlılığın son anına kadar çevik kalmış, çok faal bir babanın oğlu olmama karşın yeteneksizim. Ben de canlılıktan eser yok. Babam kendi akranlarının arasında kendi gibi birini zar zor bulurken, koşu dışında, onda da iyi sayılmam ya, beni geçemeyen kimseye pek rastlamadım. Sesim iyi değildir, kimse bana bir müzik aleti çaldırmayı başaramadı. Yüzme de, atlama da, de. pek başarılı sayılmam. Ellerim de öyle ağırdır ki güzel yazmayı beceremediğim gibi kendi yazdıklarımı da zor okurum. Okumam da ondan aşağı kalmaz. Okurken üzerime bir ağırlık çöker, konuşurken dinleyenleri yorduğumu hissederim. Kısacası fiziksel özelliklerimle zihinsel özelliklerim aynı değerdedir. Ancak gönlüm olursa ve isteğim beni teşvik ettiği zaman sıkı çalışırım. Çetin çabayı hafifletir istek. Yorucu, sıkıcı işlerden hiç zevk almadım. Yalnız kendi işlerimi çözdüm. Başkalarının işlerini de zamanım ve keyfim olduğu zaman yaptım. Yalnız bana güvenen, beni rahatsız etmeyen insanların işini yaptım. Bir olay karşısında bir erkek gibi davranırım. Ama onun üstesinden gelmem gerektiğinde ise çocuk gibiyimdir. Düşme korkusu düşüşün kendisinden daha çok telaşlandırır beni. Vücudum ruhumla büyük bir uyum içinde, şen şakrak değilim artık. Yalnız canlı ve diriyim. Acıya dayanıklıyım, ancak ayakta durduğum ve arzum beni yönlendirdiği zaman yaşarım. Eski insanlardan günümüze çok yararlı dersler kalmıştır. Onlar ölürken bile zevk duymaya, o anda neler olduğunu anlamak için zihinlerini açık tutmaya çalıştılarsa da, o anda neler olduğunu bildirmek için geri dönmeyi başaramadılar. Ölümün soğukluğunu hissedince, Uyanamaz artık kimse. Çok erdemli ve iradeli biri olan Romalı soylu Sanyus Julius, rezil Caligula tarafından ölüme mahkum edilir. Celladın elinde ölüm anını beklediği sırada bir dost ona sorar. Pekala Sanyus, bu anda ruhsal durumunuz ne alemde, ne düşünüyorsunuz? Filozof şöyle yanıt verir. Şu kısacık ölüm anında bütün dikkatimi toplamış, ruhumun nasıl çıkacağını, o anda neler hissedeceğimi, ve daha sonra dostlarıma bunu iletmek için geri dönüp dönemeyeceğimi düşünüyorum. İnsan yalnız ölüneceği kadar değil, ölüm anında bile filozoftur. İnsanın kendi ölümünden bile ders çıkarması, başka şeyler düşünebilmesi. Ne büyük cesaret, ne büyük onurdur. Ölürken bile ruhuna egemendi. Fransa'daki iç savaşların ortasında, ikincisinde mi yoksa üçüncüsünde mi iyi hatırlamıyorum. Bir gün evimden bir farsa öteye gezmeye gitmiştim. Evimin yakınında kendimi güvende hissedeceğimi düşünerek yanıma fazla adam almamış, pek uysal ama güçsüz bir ata binmiştim. Dönerken durum gereği bu attan alışkın olmadığı kadar hızlı gitmesini istemek zorunda kaldım. Adamlarımdan iri yarı güçlü biri, geme dizgine kulak asmayan bir küheylana binmiş, arkadaşlarını geçip hava atmak için dört nala üzerime geliverdi. Ben küçük, at da küçük olunca, dev gibi adam ola ağırlığıyla bana çarpınca, İkimiz de ayaklarımız havada devrildik. Öyle kağıtı yere serilmiş, ben on adım ötede sırt üstü, yüzüm yara bere içinde, elimden fırlayan kılıcım on adım ötede, üstüm başım paramparça, kımıltısız, bilinçsiz bir kütük gibi kala kalmıştım. O ana kadar geçirdiğim tek baygınlıktı bu. Yanımdakiler beni ayıltmak için ellerinden geleni yaptıktan sonra öldüğümü sanmışlar. Kollarını alıp zorla yarım fersi uzaktaki evime getirmişler. Yolda gelirken iki uzun saatten fazla ölü sayıldıktan sonra kımıldanmaya ve soluk almaya başladım. Çünkü mideme o kadar kan dolmuş ki onu boşaltmak için vücudum, gücünü yeniden diritmek zorunda kalmış. Beni ayağa kaldırdılar. Bir kovaya yakın kan kustum. Daha sonra o yolda da birkaç kez kusmak zorunda kaldım. Ancak o zaman biraz canlanmaya başladım. Ama yeniden canlanmam öyle yavaş oldu ki ve öyle uzun sürdü ki İlk anlarda ölüme yaklaştığımı hissettim. Geri dönüşü olmayan ruh güçlenemez sarsılınca. Ruhuma kazıdığım bu duygu bana ölümün yüzünü ve düşüncesini öyle doğal, öyle olağanmış gibi göstermişti ki onunla bir şekilde uzlaşmaya varmıştım. Bunu anlamaya başladığımdaysa gözlerim bulanık ve az gördüğünden ışıktan başka bir şey seçemiyordum. Gözlerini bazen açıp kapayan, yarı uyur, yarı uyanık bir insan. Ruhun görevleri de bedeninkiler gibi aynı yavaşlıkta gelişiyordu. Kendimi kanlar içinde gördüm. Çünkü kustuğum kanlarla ceketim lekelenmişti. Aklıma gelen ilk düşünce başımda bir kurşun olduğuydu. Gerçekten o sırada çevremde kurşunlar atılıyordu. Canımın dudaklarımın ucuna tutunduğunu sanıyordum. Ona yardım etmek için gözlerimi kapıyor. Onu dışarı ittiğimi sanıyor. Kendimi bırakmaktan, uyuşmaktan büyük bir zevk duyuyordum. Ruhumda yüzen yumuşak zayıf bir hayaldi. Ama aslında rahatsızlık şöyle dursun, uykuya dalmak üzereyken hissedilen o tatlı huzur vardı bunda. Öyle sanıyorum ki can çekişirken gördüğümüz güçsüzlük içindeki insanlar da aynı durumdaydı. Büyük acılar duyduklarını, işkence içinde kıvrandıklarını düşünerek acımamız gereksizdir onlara. Birçoğu hatta Aiden'la Buti bile farklı düşünse de benim fikrim bu olmuştu. Sona yaklaştıkları anda kendinden geçmiş, tükenmiş halde gördüklerimiz, uzun bir sancının ardından bitkin düşenler, felç olanlar, sara nöbeti geçirenler, başından yere alanlar, kimi zaman inler, derin bir soluk alır, kimi zaman kıvranırlar. Bir krizle iflağı kesilince hasta yıldırım çarpmış gibi yarı uyur, yarı uyanık kalır. Ağzı köpürür, inler, çırpınır, sayıklar, kasılır kalır, ve belenir ve sonunda tükenmiştir. Bunlara bakarak onların kendilerini az çok bildiklerini sanırız. Oysa ben ruhlarının ve bedenlerinin kefenlenmiş halde ve uykuda olduklarını söylerim. Yaşıyor ama yaşadığından haberi yok. Organları iyice çarpılmış. Duyguları büyük uyuşukluk içindeyken insanın kendini bile bile dayanabilme gücünü sürdürebileceğine inanmıyordu. Böyle olunca hiçbir düşünce onlara acı çektirmez. Ne kadar korkunç durumda olduklarını hissettiremezdi. Bu yüzden pek öyle acınacak durumda da değillerdi. Bana göre en dayanılmaz, en korkunç durum ruhu canlıyken azap çeken birinin neler hissettiğini anlatma olan anın bulunmamasıdır. Dili kesildikten sonra işkence edilen insanların durumları gibidir bence. Böyle bir ölüm bence en uygun olanıdır. Ve sert, ciddi bir yüzde anlam bulur. Bu zavallı tutuklular zamanımızdaki cellat gibi askerlerin eline düşseler, onlara öyle olmadık işkenceler çektirirlerdi ki, düşüncelerini ve sefaletlerini anlatamazlardı. Öldükten sonra bile kaslarını sıkıp oynatan birçok hayvan, hatta insan vardır. Herkes deneyimlerine dayanarak üyelerimizin bizden bile izin almadan kımıldadığını, dikilip yattığını bilir. Yalnızca derimize oynatan bu etkilenmeler bizim değildir. Bizim olmaları için insanın tamamen işe karışması gerekir. Ply'nin dediği gibi, herkes kendisi için bir derstir. Yeter ki kendini yakından tanıyabilsin. Bildiklerimi söylemiyor, kendimi inceliyorum bu ara. Başkalarına değil, kendime ders veriyorum. Ama bu dersi başkalarına anlatırken bile yaptığım kötü bir iş değil. Bana yarayan başkalarına da yarayabilir belki. Üstelik hiçbir şeye dokunmuyor, yalnız kendimle uğraşıyorum. ''Delilik ediyorsam da kendime ediyorum. Başkası bundan zarar göremez. Çünkü böyle bir delilik bende bitiyor. Kimseye zarar vermiyor. Eskiden yalnız iki kişinin bir uğurda çaba gösterdiğini biliyoruz. Ancak onların yalnız adlarını bildiğimizden böyle yapıp yapmadıklarını söyleyemeyiz. O zamandan beri kimse onları izlemedi.'' Ruhumuzun serserice akıp gidişlerini gözlemlemek, onun karanlık derinliklerine kadar inmek, türlü durumlardaki birçok inceliklerini seçip kaleme almak, sanıldığından çok daha çetrefilli bir iştir. Ayrıca bu işin öylesine değişik, öylesine olağanüstü bir zevki vardır ki, insanı dünyanın ortak ve en değerli işlerinden çekip alır. Yıllardır düşüncelerim üzerine çevrilmiş, yalnız kendimi sorguya çekiyor, kendimi inceliyorum. Başka bir şey incelesem bile daha iyi anlatmak için onu da hemen kendime yöneltiyorum. Daha az yararlı olan başka bilimlerde olduğu gibi bundan öğrendiklerimi başkalarına aktarırken her ne kadar gösterdiğim bu ilerleme beni tatmin etmiyorsa bile kusur işlediğimi sanmıyorum. İnsanın kendini anlatmasından daha güç, daha yararlı hiçbir şey yoktur. Üstelik ortaya çıkması için insanın hizaya girip kendine çeki düzen vermesi gerek. Ben durmadan anlattığım için kendime hep çeki düzen veriyorum. İnsanın kendi kusurlarından söz etmesini kötü görmek, yasaklamak adettendir. Çünkü kendinden söz etmek, her zaman kendini övmek gibi görünür. Buna herkes kin duyar. Bu da çocuğun burnunu silecek yerde onu koparmak demektir. Kusur korkusu suça yöneltir bizi. Bu çare iyilikten çok kötülük görüyorum ben. Hatta insanın kendinden söz etmesi... Kesinlikle övünmek olsa bile ben asıl amacıma bağlı kalmak uğruna içimdeki bu meslek hastalığını ortaya çıkaracak bir işten kaçınamam. Bu kusuru gizlememem gerekir. Ama inancıma göre birçok insan sarhoş oluyor diye şarabı yasaklamak yanlıştır. İnsan yalnız hoşuna giden şeylerde aşırıya kaçar. Halkın zayıflığından kaynaklanan bu kurala inanır. Bu tür kurallar aptallara vurulan dizginlerdir. Ne kendilerinden sık sık söz eden azizler, ne filozoflar, ne din bilginleri dizginlenebilir. Onlara hiç benzememekle birlikte ben de bu kuralları dinlemem. Onların amacı kendilerini anlatmak değildir ama sırası geldiğinde de kendilerini açıkça ortaya atmaktan çekinmezler. Sokrates kendini incelediği kadar neyi incelemiştir? Dilmizlerini de her zaman kendilerinden söz etmeye, kitaplarından öğrendiklerini değil de ruhlarında olan bitenleri anlatmaya yöneltmez mi? Tanrı'ya ve günahlarımızı çıkaran rahibe kendimizden söz etmiyor muyuz? Protestan komşularımız bunu halkın önünde yapıyor ama onlara yalnız güçlerinizi anlattığını söyleyeceksiniz. Yani her şeyimizi anlatıyoruz. Çünkü iyi olan yanlarımız da günahkar ve kibirlidir. Benim mesleğim ve sanatım yaşamaktır. Bana hayatımı hissettiğim, denediğim ve yaşadığım gibi anlatmamı yasaklayanlar, mimara binalarından kendine göre değil de komşusunun bilgisine göre söz etmesini emredebilir mi? Kendi değerlerini kendiliğinden ortaya koyma bir övünme ise, neden Çiçer'e, Horantius'a Horatius da Cicero'nun onun söz güzelliğini öne sürüyor? Diyelim ki bana kendimi kuru sözlerle değil, Ortaya koyduğum iş ve eserlerle anlatmamı söylediler. Ben öncelikle düşüncelerimi anlatıyorum. Bunlarsa yapıt halinde ortaya konamayacak kadar belirsiz şeyleri. Onları dile getirirken bile güçlük çekiyorum. En bilge, en değerli insanlar bile apaçık işler yapmaktan kaçınmıştır. Yaptıklarım kendimden çok rastlantıların eseridir. Onlar kendi özlerini belli eder. Benim özümü ise ancak belli belirsiz parça parça gösterebilirler. Ben kendimi iskelet halinde ortaya koyuyorum. Orada bir bakışta damarları, kasları, sinirleri yeri yerinde görüyorsunuz. Öksürük bir parçasını ortaya çıkarır. Sararma ya da yürek çarpıntısı başka bir parçasını. O da belli belirsiz gösterir. Anlattığım yaptıklarım değil özbenliğimdir. Bence insan ne olduğunu bilmekte dikkatli olmalı. İyi yanını da kötü yanını da ayrım gözetmeden bilinçli bir şekilde ortaya çıkarmalıdır. Eğer kendimi iyi ve bilge görseydim bunu bağıra bağıra söylerdim. Kendini olduğundan daha düşük göstermek, alçak gönüllülük değil aptallıktır. Kendine değerinden daha az para biçmek, Aristoteles'e göre korkaklık, pısırıklıktır. Hiçbir erdem sahtelikten yararlanmaz. Gerçek hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendinin olduğundan daha fazla göstermek de çoğu zaman kendini beğenmişlik değil, budalalıktır. Bence bu kusur kendinden fazla hoşlanmak, kendine utanmadan aşık olmaktan kaynaklanır. Bunu gidermenin en iyi yolu kendinden söz etmeyi yasaklayan ve böylece bizi kendimiz üzerine düşünmekten tamamen alıkoyanların dediklerinin tam aksini yapmaktır. Kibir düşüncede yatar. Dile gelen sonun pek küçük bir parçasıdır. Onların düşüncesine göre insanın kendisiyle ilgilenmesi, kendisinden hoşlanması, kendisine fazla düşkün olması demektir. Olabilir. Oysa bu aşırılık yalnızca kendini pek üstün körü tanımaktan, işlerini kendilerinden önce görmekten kaynaklanır. Böylelerine göre kendi kendisiyle baş başa kalmak, tembel tembel yatarak vakit öldürmektir. Ruhunu zenginleştirmeye, kendini yetiştirmeye çalışmak, boş hayaller kurmaktır böyleleri kendilerini bizden ayrı biri gibi görür. Kendini alttan baktığı için bilgisiyle sarhoş olan biri, bakışlarını geçmiş yüzyıllara çevirirse, o zaman yüzlerce devin ayakları altında kalır ve burnu kırılır. Kendi yiğitliğiyle övünüp böbürleniyorsa, onu çok geride bırakan Skypion'un, Epamindos'un, bunca orduların ve ulusların hayatlarını hatırlasın. İnsan kendindeki yetersiz ve zayıf değerleri, üstelik insan hayatının hiçliğini göz önünde bulundurarak düşünürse, iyi ya da kötü olsun hiçbir davranışıyla övünmeye kalkışmaz. Yalnızca Sokrates bilgi adını almaya hak kazanmıştır. Çünkü o tanrısının dediğine uyup, kendini gerçekten tanımış ve küçük görmesini bilmiştir. Kendisini böylesine tanıyan kimse, kendinden ne kadar söz etse yeridir. Zamanla kişiliğimiz yerine oturup güçlenince dostluklar kurabiliriz. Zaten dost ve dostluk dediğimiz genellikle ruhlarımızın birlikteliğini sağlayan bir rastlantı ya da zorunluluk yüzünden kurduğumuz ilişkiler yakınlıklardır. Benim sözüne ettiğim dostlukta ruhlar öylesine evrensel uyumla kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişin izi bile kalmamış artık görünmez olmuştur. Dostum 미delaboti'e neden sevdiğimi bana söyletmeye kalkışanlara yalnız şu yanıtı verebilirim. Çünkü o oydu, ben de bendim. Nasıl dost olduğumuzu, hangi kaderin gücüyle bağlandığımızı anlatmam olanaksız. Daha görüşmediğimiz halde birbirimizi arıyorduk. Yalnız yatlarımızı biliyor, aramızda henüz hiçbir ilişki olmadığı halde sevgi duyuyorduk birbirimize. Bunda ilahi bir buyruk vardı sanırım. İlk kez bir şölende karşılaştık. O anda birbirimize kanımız kaynadı, o andan sonra da çok yakınlaştık. Ruhlarımız da öyle birlik içinde yürüdü, birbirine öylesine coşkun bir sevgiyle seyretti ve birbirlerine en gizli yanlarını öylesine açtı ki ben onun ruhunu kendiminki kadar iyi tanıdığım gibi ayrıca da ona kendimden daha fazla güveniyordum. Diğer sıradan dostlukları bu kefeye koymaya kalkışmayın. Ben onları hem de en iyilerini herkes kadar bilirim. Kurallarını karşılaştırmanızı önermem. Çünkü yanılırsınız. Dostluklarda insanın eli dizginlerde, tedbirlerini alarak dikkatle yürümesi gerekir. Aradaki bağ, güvensizliğe kesinlikle yer vermeyecek kadar sıkı düğümlenmemiştir. Ünlü bilge Şilonun dediği gibi, dostunuzu günün birinde nefret edecekmiş gibi sevin. Ondan günün birinde kendisini sevmeyecekmiş kadar nefret edin. Yüksek ve yalın dostluk için korkunç olan bu öğüt, sıradan dostluklara uyabilir. Bu konuda Aristoteles'in dilinden düşürmediği şu sözü anımsamamız gerekir. ''Ey dostlarım, dünyada hiç dost yoktur.'' Plazof Diagones parasız kalınca dostlarından para isteyeceğini değil de yeniden para isteyeceğini söylermiş. Bunun nasıl olduğunu kanıtlamak için eskilerden kalma garip bir örnek vereyim. Corent'le Edomidas'ın Charinius ve Aritius adında iki dostu varmış. Kendisi yoksul, oysa dostları zenginmiş. Ölürken şunu vasiyet etmiş, Aritius'a annemi miras bırakıyorum, onu beslesin ve yaşlılığında baksın. Şarenius kızımı evlendirsin ve ona elinden geldiğince yüklü bir drahoma versin. İkisinden biri ölürse sağ kalan vasiyetimi yerine getirsin. Bu vasiyeti ilk görenler alay etmiş. Oysa mirasçılar bunu öğrenince garip bir sevinçle kabul etmişler. Derken Charenius’ da 5 gün sonra ölünce vasiyeti yerine getirmek Aretius'a kalmış. Aretius, Eydomidas'ın anasını özenle beslemiş. Mallarından elde ettiği 5 talentlik kazancının yarısını biricik kızına, yarısını da Eydomidas'ın kızına vermiş ve ikisini de aynı gün gelin etmiş. Sıradan dostluklar bölünebilir. İnsan birinin güzelliğini, ötekinin rahatlığını, bir başkasının cömertliğini, bir başkasına ebeveyn sevgisiyle, bir diğerini de kardeş sevgisiyle sevebilir. Oysa bir ruhu olan, ona tam olarak sözünü geçiren dostun ikiye bölünmesi olanaksızdır. Sizden iki kişi aynı anda yardım istese, hangisine koşarsınız? Sizden birbiriyle çelişen isteklerde bulunsalar, bunları nasıl uzlaştırırsınız? Kimseye açamayacağıma and içtiğim bir sırrı and içirmeden ona verebilirim. Çünkü o bir başkası değil, bendir artık. Bir insanın ikiye bölünmesi zaten bir mucize olduğuna göre, üçe bölünmesinden söz edenler bunun yüceliğini anlayamaz. Onu yitirdiğim günden beri yorgun ve bezgin sürüklenip duruyorum. Bana sunulan zevkler bile beni avutacağına ölümün acısını daha fazla arttırıyor. Biz her şeyde birbirimizin yarısıydık. Şu anda kendimi onun payını çalıyormuş gibi hissediyorum. Hiçbir zevk almamaya karar verdim. Hayatımı paylaştığım yok olunca. Onun ikinci yarısı olmaya öyle alışmıştım ki artık yarım bir varlık gibiyim. Zamansız ölüm mademki ruhumun yarısını elimden aldı. Ben neden yaşayayım? Kendimden neden nefret edeyim sensiz yaşayarak? Aynı gün ikimiz de öldük. Yaptığım her şeyde, her düşündüğümde onun eksikliğini duyuyorum. O da benim eksikliğimi duyardı, eminim. Çünkü o erdem konusunda, dostluk konusunda her şeyde benden çok üstündü. Çocuklar babalarına karşı daha çok saygı duyar. İletişimle beslenen dostluk onların arasında bulunmaz. Çünkü eşit değillerdir. Ayrıca bu dostluk doğal görevlere de zarar verebilir. Babalar uygunsuz bir sırdaşlık yaratmamak için bütün düşüncelerini çocuklarına açmaz. Dostluğun en önemli görevlerinden biri olan uyarmalar, akıl vermeler de çocukların babalarına yapabileceği şeyler değildir. Eskiden birbirlerine zorluk çıkarmayı önlemek için doğal olarak birinin varlığı diğerinin yıkımına bağlı olduğu için bazı uluslarda geleneğe göre babalar çocuklarını, bazılarındaysa çocuklar babalarını öldürürmüş. Babalarla çocuklar arasındaki doğal bağları küçümseyen Aristipus gibi filozoflar da varmış. Kendisinden çıkmış olan çocuklarını neden sevmediği sorulunca Aristipus tükürmeye başlamış ve ''Bu tükürük de benden çıktı, bitler, kurtlar da çıkıyor.'' demiş. Plutarchio'nun kardeşiyle barıştırmak istediği birisi de ''Aynı delikten çıktık diye ona önem vermek zorunda değilim.'' demiş. Aslında kardeş sözcüğü kulağa hoş gelen temiz bir sözcük. Ama birinin zenginleşmesi diğerinin yoksullaşması demek olunca garip biçimde sulanıyor ve kardeşlik bağını koparıyor. Aynı yolda aynı hızla ilerlemek zorunda kalan kardeşlerin çoğu zaman birbiriyle çatışması, dövüşmesi doğal hale geliyor. Gerçek ve mükemmel dostluklarda bulunan iletişim ve ilişkiler neden kardeşlikte olmuyor? Baba ile oğul tamamen farklı huylarda olabilir. Kardeşler de öyle. Benim oğlum akrabamdır ama belalı, kötü ya da budala olabilir. Ayrıca yasalarım ve doğal zorunluluğum bizi ittiği dostluklarda fazla seçme ve istekte bulunma şansımız kalmıyor. Oysa bir özgürlük, sevgi ve dostluk kadar bizimdir diyebileceğimiz başka bir şey yaratmaz. Babama duyduğum sevgiyi kardeşlerime de gösteririm. Oğullarım olsaydı onların da benim sahip olduğum üstünlüklere sahip olmalarını isterdim. Tanrı'nın bana verdiği ve ancak candan teşekkür ederek yaptıklarını ve iyiliklerini ödeyebildiğim babam, ben daha bebekken sıradan yalın bir hayat süreyim diye beni sahibi olduğu yoksul bir kasabaya göndermiş ve ben temizlik alışkanlığı kazanıncaya kadar orada tutmuş. Çocuklarınızın eğitimini kesinlikle üstünüze almayın. Babamın böyle düşünmesinin bir başka nedeni, benim sıradan ve bize ihtiyacı olan insanlarla birlikte olmamı istemesiydi. Babam bana arkasını dönenden çok, elini uzatana önem vermemi ve onu düşünmemi görevim saydı. Vaftiz törenim sırasında beni aşağı tabakadan birine tutturmaktaki amacı beni onlara bağlamaktı. Bu konuyu ilk sorgulayan Talese göre tanrı, her şeyi sudan yaratmış bir ruhtu. Anaximander'e göre tanrılar değişik mevsimlerde doğup ölüyorlardı ve sayıları sonsuz dünyalar kadardı. Anaximenes'e göre tanrı havaydı, yaratılmıştı ve hep hareket halindeydi. İlk kez Anaksagoras onu biçimlendirdi. Her şeyin düzen ve davranışının sonsuz bir ruhun gücü ve aklı tarafından yönetildiğini öne sürdü. Alkmuan güneşe, aya, yıldızlara ve ruha tanrılık veriyordu. Pythagoras tanrıyı bütün nesnelerin yaratılışına dağılan bir ruh yapıyor, bizim ruhlarımız ondan kopuyordu. Parmenidas'a göre tanrı, gökyüzünü çevreleyen ve dünyayı ışığın yakıcılığıyla ayakta tutan bir çemberdi. Empedogles, tanrıların dört cins olduğunu ve her şey bunların yaptıklarını söylüyordu. Protagoras da tanrıların varlığı, yokluğu ve nitelikleri konusunda söyleyebileceği hiçbir şeyin olmadığını belirtiyordu. Demokritos'a göre tanrı, kimi zaman imgeler, çevrimler, kimi zaman da bu imgeleri çıkaran doğa ve sonunda tanıdığımız bilgimiz ve zekamızdı. Platon inancını farklı biçimlere dağıtır. Timaos da dünyanın babasının adı yoktur der. Tanrı varlığının yasalarda araştırılmasını söyler. Aynı kitapların başka yerlerinde dünyayı, gökyüzünü, yıldızları, toprağı ve ruhlarımızı tanrılaştırır. Ayrıca her devletin eski düzenince kabul edilmiş tanrılarını da kabul eder. Henepon Sokrates'e aynı karışık öğretiler içinde gösterir. Tanrının biçimi, kimi zaman araştırılmamalıdır. Tanrı bazen güneş, bazen ruhtur. Hem tektir, hem çoktur. Platon'un yeğeni Spesipus, Tanrı'yı her şeyi yöneten ve hayvan olan bir güç yapar. Aristoteles'e göre Tanrı, bazen evren, bazen ruhtur. Kimi zaman evrende başka bir efendi bulur, kimi zaman da Tanrı'yı gökyüzünün ateşliği olarak görür. Zenokrates'e göre Tanrı 8 tanedir. 5'i gezegenlerin beşlisi, altıncısı duran yıldızların tümü, yedincisi ve sekizincisi ay ve güneştir. Heraklites, çeşitli düşünceler arasında gider, gelir. Sonra Tanrı'yı duygudan yoksun eder, biçimden biçme sokar ve sonunda yerle gökyüzü olduğunu söyler. Teopretes aynı kararsızlık içinde, türlü fantaziler arasında geçer. Dünyanın yönetimini bazen zekaya, bazen yıldızlara bağlar. Stratoya göre Tanrı, üretme, çoğaltma ve azaltma gücü olan doğadır. Şekli ve duygusu yoktur. Zeno'ya göre doğal yasadır. İyiyi buyurur, kötüyü yasaklar. Yarattıkları ona can verir. Jüpiter Juno Vesta gibi geleneksel tanrıları ortadan kaldırır. Diagones'in ki havadır. Henopanes'in tanrıyı yuvarlak yapar, görür, işitir ama soluk almaz. İnsan yaratılışıyla hiçbir ortak yönü bulunmaz. Aristo'nun tanrısı hiçbir şekle benzemez, duygusuzdur, canlı olup olmadığını bilemez. Clantes'e göre bazen mantık, bazen evren, bazen doğanın ruhu, bazen her şeyi saran ve çevreleyen yüksek sıcaklıktır. Zenon'un tilmizi, Perseus'a göre insanlığa önemli bir hizmette bulunmuş ya da zararlı şeyler bulmuş olanlara tanrı adı verilmiştir. Chrysippus, yukarıda söylenenlerin tümünü karma karışık bir yığın yapmış ve yarattığı bin türlü tanrı arasında ölümsüzlüğe ulaşmış insanları da katmıştır. Diagoras ve Theodorus tanrı adına ne varsa tümünü yatsır. Epikorus'a göre tanrılar ışıklı ve saydamdır, içlerinden hava geçebilir. İki kale arasında oturur gibi iki dünya arasında da oturabilirler. Darbelere dayanıklıdır, yüzleri ve azaları insanları andırır ama bu azalar hiçbir işe yaramaz. Tanrılar vardır diye düşündüm ve bunu diyeceğim her zaman ama insanlarla ilgilendiklerini hiç sanmam. Bunca filozof beynin patırtısını dinledikten sonra sıkıysa felsefenize güvenin ve pastanın içindeki baklayı buldum diye övünün bakalım. Korkunç biçimde ve doğaya aykırı yaşayanları bir yana bırakıyorum. Bu konuda dünyayı yönetenler pek farklı değildir. Kader bile aklımızdan daha çeşitli, daha kör ve daha düşüncesiz değildir. En az bildiklerimiz tanrılaşmaya en elverişli olanlardır. Bu nedenle eskilerin biz insanları tanrılaştırmış olmalarına akıl sır erdirilemez. Ben daha çok yılana, köpeğe, öküze tapanları haklı bulurdum. Çünkü bu yaratıkların yapılarını pek tanımıyoruz, hayal gücümüzü daha fazla çalıştırır, hoşumuza giden bu hayvanlarda doğaüstü güçler görebiliriz. Oysa tanrıları kusurlarını bilmemiz gereken kendi yarattıklarımıza benzetmek, onları öfke, arzu, intikam, evlenme, akrabalık, aşk ve kıskançlıklarımızla, bizim organlarımız, coşkularımız, keyiflerimiz, ölümlerimiz, mezarlarımızla birlikte düşünmek için insan sağduyusunun görünmemiş bir sarhoşluk içinde bulunması gerekir. Mısırlılar tanrıları Serapis ve Isis'in eskiden insan olduklarını söyleyenleri idamla cezalandırıyorlardı. Bunu herkes biliyordu oysa. ögere, paraların üstüne basılmış ağız üstünde duran parmak şekli ölünceye kadar suskun kalmaları gerektiğini yoksa insanların artık onları saymayacağını belirten gizemli bir buyruk demekti. Madem ki insan tanrılarla akraba olmayı çok arzu ediyor, Var iç onun dediği gibi kendi kusurlarını ve yoksulluğunu yücelteceğini, tanrıların değerlerini kendi düzeyine indirip kendine mal etseydi ama insanlar aynı sakat düşünceyle her iki şeyi de yapmışlardır. Filozoflar tanrıları dikkatle sıraya koyarken ilişkilerini, görev ve yeteneklerini ve güçlerini özenle ayırırken ciddi konuştuklarına inanmak istemiyorum. Platon. Platon'un meyve bahçesini, bedenlerimiz yok olduktan sonra bizi bekleyen işkence ve rahatlığı sıralarken ve bunları hayattaki duygularımıza benzetirken Kuytu köşelere gizlenirler ve defne ormanları onları sarmalar ölümde bile peşlerini bırakmaz tasaları ve Muhammed Müminlerine halı döşeli, altın ve mücevherlerle süslü en güzel huriler, garip yemekler, şaraplarla dolu bir cennet vaat ederken hepsinin alay ettiğini sanıyorum İkisi de ağzımıza bir parmak bağ sürüp bizi dünyadaki iştahlarımıza uygun düşünce ve umutlarla kandırmak için insancıl yanımıza sesleniyorlardı. Aynı şekilde birçoğumuz bu yanılgıya düşerek mahşer gününden sonra dünyadaki gibi türlü zevkler ve rahatlıklarla dolu bir dünya hayatı süreceğimize inanırız. Platon gibi yüce düşüncelere ulaşmış, tanrısal lakabını alacak kadar tanrılara yaklaşmış olan bir adamın, İnsan denen o zavallı yaratıkla aklın ulaşamayacağı, onun olduğu bilinmeyen Tanrı gücünü andıran bir yan bulacağına, bu zayıf varlığımızın, zayıf duygularımızın sonsuz bir zevke dayanacak kadar sağlam olduğunu sandığına inanabilir miyiz? İnsan haklı olarak ona şöyle diyebilir. Bize öteki dünyada ettiğin zevkler burada duyduklarımız gibiyse bunların sonsuzluğa benzer hiçbir yanları yok. ''Bütün beş duyum ağzına kadar zevkle dolacak olsa, ruhumuzun arzulayacağı, umacağı bütün zevklere ulaşsa bu da bir hiçtir. Bende olan her şeyde tanrısal yan yoktur. Şu andaki hayatımıza, durumumuza bağlı şeylerin hesaba katılamaması gerekir.'' Ölümlülere ait bütün zevkler ölümlüdür. Öteki dünyada akrabalarımızı, çocuklarımızı, dostlarımızı bulmak bizi sevindiriyorsa, hala böyle bir mutluluğa önem veriyorsak, dünyadaki ölümlü rahatlığımız sürüyor demektir. O yüksek ve tanrısal büyüklüğü ne şekilde hayal edersek edelim, gerektiği gibi algılayamayız. Onların gereğince hayal edebilmek için düşünülemez, anlatılamaz, anlaşılamaz ve bizim sıradan hayatlarımızın nimetlerine hiç benzemez olarak kabul etmemiz gerekir. Sen Paul şöyle der, Tanrı'nın kullarına hazırladığı mutluluğu, insan yüreği, insan gözü göremez. Eğer bunu anlayabilmek için, Platon senin de dediğin gibi, varlığımızı arıtmalarından geçirip büyük bir değişime uğratacaklarsa, bu değişiklik öyle büyük... Öyle kökten olacaktır ki artık biz olmaktan çıkacaktır. Kavga da dövüşen Hektor'du ama Aşil'in atlarını sürüklediği Hektor değildi artık. Ödüllerini alacak olan bizden başka bir varlık olacaktır. Değişmek dağılmak ölümdür. Aslında parçalar oynar yerinden, düzenler bozulur. Çünkü Pitagagoros'un metamorfozlar aleminde ruhların beden değiştirdiğine inansak bile içinde sezarın ruhunun bulunduğu aslanın aynı tutkuları duyduğunu onun bir sezar olduğunu düşünebilir miyiz? Eğer sezarsa Platon'un bu düşüncesine karşı çıkanlara hak vermek gerekirdi. Onlara göre insan kalıp değiştirdikten sonra yine kendi kalırsa bir evladın katır bedenine giren annesinin sırtına binip gitmesi saçmalık olabilir. Hayvan bedenlerinin aynı türden başka bedenlere çevrilmesinden sonra olacakların eskilerden farksız olduğunu kabul edebilir miyiz? Söylendiğine göre anka kuşunun küllerinden bir kurtçuk, sonra başka bir anka oluşurmuş. Bu ikinci ankanın birincisinden farklı olduğunu kim düşünebilir? Bize ipek yapan kurtçukların öldüğünü, kuruyup kaldığını, sonra aynı bedenden bir kelebek çıktığını, ondan da başka bir kurtçuk oluştuğunu görürsünüz. Bunun birinci kurtçuk olduğunu düşünmek gülünç olur. Bir kez yok olan bir daha var olamaz. Öldükten sonra zaman bizi oluşturan maddemizi birleştirse, ona bugünkü durumumuzu verse, bizi yeniden hayat ışığına kavuştursa, bütün bunlar bizi ilgilendirmezdi. Çünkü anılarımızın ipliği bir kez kopmuş olurdu. Platon, sen başka bir yerde, öteki dünyada ödülleri alacak olanın yalnız insanın ruh yanı olduğunu söylerken bize gerçekleri pek anlatmıyor gibiydin. Kökleri kopup bedenden ayrılınca göz göremez artık hiçbir şeyi. Çünkü bu hesaba göre sonuçta bu nimetten yararlanacak olan insan yani biz değiliz. Çünkü biz iki temel parçadan oluşuruz. Onların birbirinden ayrılması demek olan ölüm varlığımızın yok olmasıdır. Sona erince hayat duygulara etkilenmeden yaşar her şeyi amaçsızca. Kurtlar insanı yaşatan organları kemirirken, toprak onları yerken insanın acı çektiğini söylemiyoruz. Biz canlamsız bunlar çünkü biz... Ruh ve bedenle birlikte varız. İnsanları iyi ve davranışlara yönelten tanrılar olduğuna göre, öldükten sonra onları ödüllendirmeleri hangi adalete dayanır? Kusurlu davranışları ona verdiklerine göre ve bir göz kırpmalarıyla onu yanılttıklarına göre, kusurları yüzünden neden ondan öç almaya, hakaret etmeye kalkışıyorlar? Epikür, insan mantığıyla Platon'a karşı çıkarak açıkça şöyle der. Ölümlü olan bir şey üstüne kesinlikle ölümsüz bir yapı kurulabilir mi? O özellikle kutsal şeylere karışınca her şeyi bozabilir. Bizden başka kim açıkça hisseder bunu? İçinde yaşadığımız koşulların güçsüzlüğü yüzünden hiçbir şeyi duru ve yalın halde tutamıyoruz. Yararlandığımız her şeyin özü bozulmuştur. Hatta madenlerin bile. Altını rahatça kullanalım diye başka bir maddeye karıştırmak zorundayız. Ne Aristona, Pyron'a, Stoğacılara göre hayatın amacı olan Erdem ne de Carlin okuluyla Aristipas'ın söz ettiği cinsel zevk pek katıksız kullanılmaz. Zevk ve nimetlere kavuşsak bile bunların tümü kötülükler ve üzüntülerle karışıktır. Zevkin kaynaklarından öyle bir acılık yükselir ki çiçeklerin arasında bile oynatır yüreğimizi. Zevkin dorundayken bile iniltiyi, sızlanmayı andıran bir havaya bürünürüz. Tasadan ölmediğimizi söyleyebilir misiniz? Öyle ki bu has son sınırına geldiğinde onu en acı sözcüklerle anlatırız. Bitkinlik, gevşeklik, güçsüzlük, baygınlık... Morbidezza gibi. Tatlı ile acının özde aynı olduğunun en büyük kanıtıdır bu. Derin sevinçte neşeden çok ciddi bir hava vardır. Doyumda mutluluktan çok sakinlik vardır. Haddini aşan mutluluk yorar bizi. Mutluluk bizi ezer. Eski bir Yunan atasözü şöyle der, Tanrılar bize verdikleri bütün nimetleri bize satarlar. Yani bize saf ve kusursuz hiçbir şeyi vermezler. Onları bir dert pahasına satın alırız. İş ve eğlence birbirinden çok ayrı oldukları halde yine de gizli, doğal bazı ilişkilerle birleşirler. Sokrates'in dediği gibi, Tanrı, hazla ailemi birleştirmek ve karıştırmak istemiş ama işin içinden çıkamayınca onları kuyruklarından bağlamış. Eski bir Yunan atasözü şöyle der, ''Tanrılar bize verdikleri bütün nimetleri bize satarlar. Yani bize saf ve kusursuz hiçbir şey vermezler. Onları bir dert pahasına satın alırız.'' İş ve eğlence birbirinden çok ayrı oldukları halde, yine de gizli, doğal bazı ilişkilerle birleşirler. Sokrates'in dediği gibi, Tanrı, hazla elemi birleştirmek, karıştırmak istemiş ama işin içinden çıkamayınca onları kuyruklarından bağlamış. Dorus, hüzünde bile biraz zevk olduğunu söylemiş. Başka bir şey anlatmak isteyip istemediğini bilmem ama bana öyle geliyor ki insan hüzünle beslensin diye kendini isteyerek ve zevkle bırakır. Yakınmak gibi olmasın ama öyle bile görünebilir. Hüznün ortasında bile gülümseyen, hoşumuza giden, ince tatlı bir şeyler sezeriz. Bununla beslenen ruhlar yok mudur? Ağlamakta da biraz zevk vardır. Seneca'da Attalus denen biri şöyle der, yitirdiğimiz dostların anısı, çok eski bir şarabın acılığı gibi, hafif mayhoş elmalar gibi hoş gelir bize. Eski palerna şarabını sunan genç köle, daha acısından dök bana. Doğada şöyle bir karışma da rastlarız, ressamların dediklerine göre, ağlarken ve gülerken yüzümüzde aynı kırışıklıklar, aynı hareketler olurmuş. Gerçekten resim bitmeden bakacak olursak her iki durumda da yüzün ağlayacak mı gülecek mi olduğunu bilemezsiniz. Sonunda gülme gözyaşlarıyla karışır. Her kötülükte bir iyilik bulunur. İnsanın zevkle donatıldığını düşünelim. Diyelim ki bütün bedeni aşırı bir zevk içindedir. Onun bu hazın ateşiyle eriyeceğini sanıyorum. Böylesine katıksız, böylesine sürekli bir zevke dayanamaz ki. Aslında böyle bir duruma düşecek olursak, çürük bir tahtaya basıp gömülmemek için korkarak kaçtığımız gibi doğal olarak bundan da kurtulmak isteriz. Günahlarımı kendime itiraf ederken en iyi huylarımda bile bir kusur yan buluyorum. Korkarım ki Platon, benim en temiz yürekle hayran olduğum, erdemde herkesten üstün tuttuğum Platon. En sağlam bildiği doğruluğu iyi hissetseydi ki kesinlikle hissetmiştir. Bu doğrulukta insanın karma karışık yapısından kaynaklanan bir kusur bulurdu. Ama senin karanlığın ve duyarlılığın yalnız kendindedir. İnsan her yönden ve her açıdan yamalı bir bohçadır. Adaletin yasalarında bile biraz adaletsizlik vardır. Platon, yasaların bütün ezici ve üzücü yanlarını anlatmaya kalkanların, yedi başlı canavarın başlarını ezmeye kalkıştıklarını söyler. Tacitus da, örnek olarak verilen her cezada bile kamu yararına ve bireyin zararına bir adaletsizlik vardır der. Aynı şekilde günlük hayatımızda ve insanlarla olan ilişkilerimizde fazla parlak ve keskin bir zeka göstermiş olabiliriz. Bu derin anlayış bizi fazla meraklı ve ince olmaya yöneltebilir. Zekamızı olaylara ve dünya işlerine daha uygun duruma getirebilmek için biraz ağırlaştırmak, köreltmek, onu bu karanlık ve sıradan hayata uydurmak için karartmak ve bulandırmak gerekir. Yüksek ve ince felsefi düşünceler işimizde başarılı olmaz. Bu sivri ve canlı düşünce, bu kolay konuşma yeteneği işlerimizi bozabilir. İnsanlarla ilişkileri daha hoyratça, daha üstün körü yürütmeli ve talihe her zaman büyük yer bırakmalıdır. İşleri inceden inceye düşünüp incelmeye gerek yoktur. Birbiriyle zıt ve değişik birçok parlak düşünce içinde insan kendini yitirir. Zıt düşünceler salınırken zihinleri felç olmuştu. Eskiler Simonides konusunda şöyle der. Hayal gücü ona çok çeşitli, keskin, ince, gerçek görünmeyen düşünceler verdiği içindir ki, Gerçeği tamamen yitirdi. Bütün durumları ve sonuçları arayan ve hesaplayan insan seçim yaparken zorlanır. Orta bir zihin işleri görür. Küçük büyük her türlü işi görür hem de. En iyi işçilerin nasıl çalıştıklarını anlatmaktan aciz insanlar olduklarına dikkat edin. İyi bir konuşmacı tanırım. Herkese çok iyi öğüt verirdi ama kendisine çok iyi bir kazanç getirecek bir işi çekip çeviremedi. Aslında hizmetkarları onun eşsiz olduğunu söylüyordu. Tabii şansın, işteki payından söz etmiyorum. Dünyada geleneklerin ve yasaların değiştiremediği hiçbir şey yoktur. Bir yerde korkunç görünen bir eylem, başka bir yerde övgüye değer bulunabilir. Lacedomonyo da hırsızlığın yüceltildiği gibi. Bizde yakınlar arası evlilikler kesinlikle yasak olmasına rağmen, başka yerlerde böyle evlilikler göklere çıkartılır. Annenin oğluyla, babanın kızıyla evlendiği uluslar vardır. Aile arası ilişkiler yerine aşka bırakmıştır orada. Bazı uluslarda çocukların ve babaların katledilmesine, kadınların ortak kullanılmasına, hırsızlığa, kaçakçılığa, her türlü şehvete izin verilir. Böyle davranışlar hoş görülür. Öteki varlıklarda olduğu gibi belki de insanlar için de doğal yasalar vardır. Ama onlar içimizde yok olup gitti. Çünkü şu güzelim insan aklı, her yere el atıp düzen vermeye, komuta etmeye kalkışmış. Olayların görünüşünü kendi büyük savları, kararsız görüşleriyle bulandırmıştır. Gerçekten bizim olan hiçbir şey kalmamıştır. Bizim dediğimiz şey bir sanat türünüdür. Nesnelerin görünüşleri ve algılanma biçimleri farklıdır. Düşünce ayrılıkları da bundan kaynaklanır. Bir ulus bir şeyin yüzüne, diğeri başka bir yüzüne bakar. Bir babanın yenmesinden daha korkunç bir şey düşünülemez. Eskiden bazı kavimlerde böyle bir gelenek varmış. Bunu da saygı ve sevgilerini göstermek için yaparlarmış. Böylece ölünün en uygun, en onurlu mezara gömülmesini, vücutlarının ve anılarının ta içlerine yerleşmesini, özümleme ile kendi canlı bedenlerine karışıp yeniden yaşamalarını isterlermiş. Böyle bir boş inançla dolu insanlar için anasını babasını toprakta çürütüp kurtlara yedirmenin en korkunç günahlardan biri sayılacağını düşünmek zor değildir. Likorgus, komşusunun malını aşıran bir adamın gösterdiği çeviklikle, çabukluğa cüret ve beceriyle değer vermiş. Herkesin kendi malını daha iyi korumaya özen göstermesinin ulus içinde iyi olacağını düşünürmüş. Hem saldırmayı hem savunmayı öğreten bu iki yanlı eğitimi askerlik eğitimi açısından yararlı bulmuş. Ulusuna vermek istediği temel bilgi ve değer askerlik olduğundan başkasının malını çalmanın neden olacağı karışıklıkları, haksızlıkları göz önünde bulundurmamış. Zorba Dionysus Platon'a Pers modasına uygun, uzun, sim işlemeli, güzel kokulu bir elbise armağan etmiş. Platon, ben erkeğim, kadın elbisesi giymek istemem diyerek armağanı geri çevirmiş. Ama Aristopus, Hiçbir elbise insanın içindeki erkek cesaretini kıramaz diyerek kabul etmiş. Dostları bu alçaklığını yüzüne vurdukları zaman Dianusus onun yüzüne tükürünce Aristopos, balıkçılar da pekala küçük bir sazan tutmak için tepeden tırnağa deniz suyuyla ıskalanmayı göze alıyorlar diye karşılık vermiş. Diogones, lahanalarını yıkarken yanından geçen Aristopos'u görmüş. Ona lahanayla yaşamasını bilseydin bir zorbaya yalakalık yapmazdın deyince Aristopos atılmış. İnsanlar arasında yaşamayı bilseydin lahanaları yıkamazdın diye karşılık vermiş Bakın akıl değişik görüşleri insana böyle kabul ettiriyor işte İki kulplu bir çömlek ister sağından ister solundan tut Ey konuk sever toprak savaş habercisisin sen Atlıların savaş için silahlanmış Savaşla tehdit ediyorsun bizi Ama bu soylu hayvanları sabana koşuluyken de gördük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 Solona, oğlunun ölümü için güçsüz ve yararsız gözyaşları dökmemesini öğretmişler. Güçsüz ve yararsız oldukları için dökülmeleri daha iyi ya, demiş. Sokrates'in karısı, ''Ah bu kötü yargıçlar, onu haksız yere öldürüyorlar.'' diyerek iki kat acı çekerken... O, hakla öldürseler daha iyi mi olurdu diye karşılık vermiş. Kulaklarımız delikti, ise kölelik belirtisiydi. Karılarımızla gizli gizli sevişiriz. Oysa yerliler bu işi açıkça yapıyor. İskitler tapınaklarında yabancıları kurban ederlermiş. Başka yerlerde ise tapınaklar bir sığınma yeridir. Halkın öfkesi, taptıkları tanrının tek gerçek tanrı olduğuna inanan komşuların kinlerinden kaynaklanır. Ölülerle ilgili yasalar arasında bana en sağlam görünenlerden biri, hükümdarların öldükten sonra yargılanmalarını isteyen yasalardır. Onlar yasaların sahipleri değilse bile yol arkadaşlarıdır. Adalet sağlığında ona yapamadığı şeyi ölümünden sonra ününe ve mirasçılarına yapmakta haklıdır. Ün ve malı hayatımızdan üstün tutarız. Bu yasayı töreleri arasına yerleştiren uluslar bunun çok yararını görmüş. Kötü krallarla birlikte anılmak istemeyen bütün iyi krallar bu yasadan memnun kalmışlar. Bütün krallara katlanmak ve boyun eğmek zorundayız. Çünkü onlar görevlerini yerine getiriyor. Ama ancak erdemiyle saygı ve sevgimizi kazanabilirler. Otoriteleri desteğimize gerek duyduğu sürece toplumun düzeni bozulmasın diye sabredelim. Kusurlarını gizleme alçaklığı gösterelim. Zararlı olmayan işlerde bize düşen yardımı yapalım. Ama ilişkilerimiz bitince adalet ve özgürlük adına gerçek duygularımızı anlatmamız, Kusurlarını çok iyi bildiğimiz bir krala dürüst yurttaş olarak nasıl bağlı kaldığımızı göstermemiz gerekir. Aksi halde gelecek kuşakları çok yararlı bir dersten yoksun bırakmış oluruz. Bize ettiği iyiliklere duyduğumuz saygı yüzünden kötü bir kralı översek halk adaleti uğruna küçük bir adaleti övmüş oluruz. Titus Lewis'un dediği doğrudur. Krallık ekmeği yiyenler, Onları hep aşırı övgüyle anlarlar. Herkes kendi kralının değerini ve önemini göklere çıkarır. Neron'un yüzüne karşı şu karşılığı veren o iki asker yüce gönüllüdür. Neron onlardan birine neden kötülüğü istediğini sorunca şöyle karşılık vermiş. Hak ettiğin zaman sana değer veriyordum. Ama sen ananı babana öldürdüğünden, yakıp yıkmaya başladığından, sirklerde araba sürücülüğü yaptığından beri hakkın olduğu şekilde senden nefret ediyorum. Diğer askere kendisini neden öldürmek istediğini sorunca öteki asker de şunu söylemiş. Çünkü senin sürekli kötülüklerin karşısında başka çare bulamadım. Ama öldükten sonra halk ve bütün dünya onun hakkında diğerleri gibi kötü düşünüyor. Zorbalıkları ve kötü davranışlarıyla onu anıyordu. Yönetim şekilleri çok sağlam olan Lakedomanyalılar hiç hoşlanmadığım pek yapmacık bir törenleri vardı. Kralları ölünce bütün halk komşular ve bütün adalılar, kadın erkek karma karışık halde, kendi krallarının en iyisi olduğunu göstermek için yüzlerini yaralar, bağıra çağrı ağlanıp sızlanırlarmış. Ölümünden sonra arkasından en fazla ağlanıp sızlanan kral en iyi kral sayılırmış. Her şey burnunu sokan Aristoteles, salonun kimseye ölümünden önce mutlu denemez sözü üzerine de durarak, Yoluna yordamına uygun yaşamış ve ölmüş olan insanın adı kötüye çıkınca çoluk çocuk yoksulluğa düşünce de mutlu sayılıp sayılamayacağını soruyor. Yaşadığımız sürece istediğimiz gibi yaşayabiliyoruz. Ama hayattan ayrılınca artık kendimizle hiçbir ilişkimiz kalmıyor. ona şunu söylemek daha iyi olurdu. İnsan ancak öldükten sonra mutlu olduğuna göre şu halde hiçbir zaman mutlu sayılmaz. Hayattan köklerini koparmak ve kendini dışlamak çok zordur. İnsan farkında olmadan içinde yaşayan bir şeyler hayal eder. Ölümün alt ettiği bedeninden kopup ayrılamaz tamamen. Bernard de Glacian, Aureen yakınlarındaki Rancon şatosunu kuşattığı sırada ölmüş. Şatodakiler teslim olduktan sonra şatonun anahtarını ölünün cesedinin üstüne bırakmaya zorlamış. Venedik ordusunun generali Barthelémy Brest'teki savaşta ölünce cesedini Venedik'e götüren düşman toprağı olan Verano'dan geçmek için izin istemeyi düşünmüşler. Ama Teodora karşı çıkmış ve savaşı göze alarak cesedi zorla geçirmiş. Sağlığında düşmanlarından hiç korkmamış bir insanın ölüyken korkar gibi görünmesi doğru olamaz demiş. Gerçekten de Yunan yasalarına göre, düşmandan bir elüyü gömmek için geri istemek, zaferden vazgeçmek anlamına geldiğinden, o zaferle artık övünülemezmiş. Bu işten cesedi istenen kazançlı çıkarmış. Korenklileri açık açık yenmiş olan Nikias, bu yüzden zaferi kaybetmiş. Angelias da tersine Boetlilere karşı zor kazanabileceği bir zaferi bu nedenle kazanmış. Bu özellikler garip gelebilir. Ama her zaman kendilerini hayatın ötesinde düşünmekten geri kalmamışlar. Uzun lafın kısası, Tanrı yardımının kendilerinden kalacak parçalara bile inmeye devam edebileceğine inanmışlardır. Bizim dışımızda pek çok örnek var bu konuda. İngiltere Kralı 1. Edward, İskoçya Kralı Robert ile yaptığı savaşlarda, başta kendisi bulunduğu sürece işlerin her zaman iyi gittiğini, savaşın kesinlikle kazanıldığını deneyimlediğinden, Ölürken oğluna yemin ettirerek cesedini kaynattırmasını, etini kemiğinden ayırmasını, etini gömmesini, kemiğini de saklayarak İskoçya'ya her gidişinde yanında götürmesini söylemiş. Kaderi sanki organlarının zaferine bağlıymış gibi. John Zika da öldükten sonra derisinin yüzülmesini. Ondan bir davul yapılmasını ve düşmanlara karşı savaşmaya giderken bu davulun orduyla birlikte götürülmesini istemiş. Böylece savaşı kendisinin yöneteceğine inanıyormuş. Bazı Amerika yerlileri İspanyollara karşı savaşırken üzerlerinde kendilerine şans getirsin, cesaret versin diye eskiden zafer kazanmış kahramanlardan birinin kemiklerini taşırmış. İlk örneklerde ölüm, insanların eskiden yaptıkları işlerde kazandıkları ünü sürdürüyor. Oysa son örneklerde ölüler de eyleme katılıyor. Kaptan Bayard'ın yaptığı hepsinden daha iyi. Vücuduna aldığı yaralardan öleceğini anladığı halde geriye çekilmesini öğretenleri dinlememiş. Ölüme giderken sırtını düşmana çevirmek istemediğini söylemiş. Gücünün yettiği kadar savaşıp attan düşecek duruma gelince yaverinden kendisini bir ağaca dayamasını ama yüzünü düşmana karşı çevirmesini istemiş ve öylece ölmüş. Öncekiler kadar ilginç bir örnek daha vereyim. Kral Philips'in atlarından İmparator Maximilen çok nitelikli bir kral olduğu kadar vücudu da eşsiz güzellikteydi. Ama bir huyu diğer krallardan farklıydı. Krallar çok önemli işleri çabucak çıkarmak için oturaklarını krallık tahtına çevirdikleri halde o en yakın oda hizmetçisinin bile kendisini tuvalet yaparken görmesine izin vermezmiş. Sudan çıkarken her yanını kapattırır, gizli kalması gereken yerlerini bir genç kız gibi hekime bile göstermekten çekinirmiş. Konuşurken hiç sıkılmadığım halde ben de utangacım. Dayanılmaz bir arzu ya da gereksinim duymadıkça, ben de gösterilmemesi adet olmuş organlarımı ve işlerimi kimseye göstermem. Bir erkeğe, hele de meslektaşın birine kendini göstermek bana çok zor gelir. Ama Maksimilen işi o dereceye vardırmış ki, vasiyetinde öldüğü zaman kendisine don giydirilmesini emretmiş. Daha sonra donu giydirecek adamın gözlerinin bağlanmasını şart koşmuş. Kairus da çocuklarına ruhu bedeninden ayrıldıktan sonra vücuduna dokunmalarını yasaklamış. Atina halkının yaptığı insanlık dışı bir haksızlık aklıma geldikçe en doğal ve en haklı egemenlik olarak gördüğüm halk egemenliğine karşı düşmanlık beslemek gelir içimden. Lacedamonyalılara karşı Argoniçes adalarının yakınlarındaki bir deniz zaferi kazanılıp dönen yiğit kaptanlarını sorgulamadan ölüme mahkum etmişler. Çünkü zaferden sonra gemiler hemen geri dönüp ölülerini arayacakları yerde savaşın gerekliliklerine uyarak düşmanın ardına düşmüşler. Diomedo'nun bu arada gösterdiği büyüklük karşısında Atinalıların yaptıkları haksızlık insanı yüce çileden çıkarıyor. Ölüme mahkum olanlardan, askerliği ve devlet adamıyla ünlü bir komutan olan Diomedon idam kararını dinledikten sonra sessizlikten yararlanıp konuşmaya fırsat bulamayınca bunu kullanıp uğradığı haksızlığa karşı kendini savunacağına ölüm kararını verenlerin sağlığına dua ediyor. Böylesine büyük bir zaferden sonra kendisinin ve arkadaşlarının dileklerini kabul etmeyen Atinalılara tanrıların kızmamasını, bu kararların haklarında hayırlı olmasını istiyor. Sonra başka bir şey söylemeden, pazarlık etmeden cesur adımlarla ölüme doğru yürüyor. Kader birkaç yıl sonra bu haksızlığı aynı şekilde cezalandırıyor. Çünkü Atinalıların deniz ordusu komutanı Chabrest, İsparta amirali Polissinakkos adasında yendiği halde, öncekilerin kötü yazgısına uğramak korkusuyla zaferi sonuna kadar götüremiyor. Denizdeki ölüleri toplamaya çalışırken bu arada birçok düşman kurtuluyor ve çok geçmeden bu boş inanç Atinalılara pek pahalıya mal oluyor. Biliyor musun gideceğin yeri ölünce doğacakların yanına bir başkası cansız bir bedene dinlenme duygusu veriyor. Ne mezar ne rahat bir liman var onu alacak. Hayat yükünden kurtulunca kötülükler barındıracak bedenini. Böylece doğada ölen birçok şeyin hayatla gizli bağları olduğunu gösteriyor. Mahzendeki şarap da asmayla birlikte mevsimlere göre değişime uğrar. Tuzlanmış etlerin de canlı etlerdeki gibi tat ve tuzunu değiştireceği söylenir. Tarımda ekim öncesi yapılan işlemler ve ekme işi kesin ve kolaydır. Ancak bitki canlandıktan sonra türlü yollarla onu büyütürken pek çok sorunla karşılaşırız. Bunun gibi insanların ekilmesi de fazla beceri gerektirmez. Ancak çocuk doğduktan sonra onun eğitilmesi ve büyütülmesi korku ve sıkıntıyla birlikte çok farklı bir özen gerektirir. Bu küçük yaşta eğilimlerini gösteren kanıtlar o kadar az, belirsiz, kimi zaman öyle aldatıcıdırlar ki bunların neler olduğunu anlamamız çok zorlaşır. Simona, Temistokles'e ve onlar gibi binlerce insana iyi bakın. Hepsi birbirinden ne kadar farklı. Ayı ve köpek yavruları, doğal eğilimlerine göre davranış sergiler. Oysa kendilerini birden geleneklerin, yasaların, alışkanlıkların içinde bulan insanlar değişir ya da kolayca kılık değiştirirler. Doğal eğilimlere karşı koymak zordur. Bu nedenle doğru yolu seçmezsek hiçbir amacımız olmadan çalışır, çabalar, böylece kendi hayatımızı, çocuklarımızı temel atamayacakları şeyler uğruna yetiştirmek için boş yere zaman harcarız. Ben, bu konuda büyük güçlüklerle karşılaşsak bile onları sürekli olarak en iyiye ve en yararlı olana yöneltebilecek çocukça saydığımız varsayımlara ve tahminlere önem vermemenizi öneririm. Kanıma göre Platon bile, Republic adlı yapıtında onlara gereğinden fazla önem veriyor. Hanımefendi, bilim ve yüce, bir süs ve özellikle sizin gibi büyük bir servet içinde yetişmiş kişiler için son derece yararlı bir araçtır. Aslında bilimin aşağılık ve sıradan ellerde doğru kullanılması güçtür. Böyle durumlarda gücünü, bir kanıtı tartışmak ya da bir ilaç reçetesi yapmaktan çok insanları yönetmek ve bir prensle ya da yabancı bir ulusla dostluk kurmak ya da savaş yönetmek için kullanmakla gurur duyar. Hanımefendi, çocuklarınızın eğitiminde bunları göz ardı etmeyeceğinizi sanıyorum. Siz okumuş bir aileden geliyorsunuz. Elimde kocanızın akrabalarından birinin kitabı var. Bu konuda size verebileceğim kendi ait düşünceler olacaktır ancak. Oğlunuzun eğitimi onun için seçeceğiniz öğretmene bağlıdır. Onun görevlerinden söz etmek istemiyorum. Ama bu görevlerin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Düşüncelerimi de belirttiğim bu yazıya ister inanın ister inanırmış gibi görünüm. Kazanç sağlamak çünkü bu kadar baya bir amaç ilham perilerinin lütfuna uygun değildir ve ayrıca başkalarını ilgilendirir. Hem kendisinin hem ailesinin rahatlığı için değil, içinin zenginleşmesi ve güzelleşmesi için öğrenmek isteyen yani aslında bir bilim adamından çok, Başarılı bir adam olma kaygısı taşıyan, iyi bir aileden gelen bir çocuk için çok iyi donatılmış, olgun bir zekaya sahip rehber seçmenizi istiyorum. Bu rehberde iki nitelik aynı zamanda bulunmalı. Kitaptaki bilgileri öğretmekten çok iyi ahlaka ve anlayışa önem vermeli ve kendi görevlerini yeni bir anlayışa göre yerine getirmelidir. Huni ile kulaklarımıza su boşaltırcasına çocukların görevlerinin kendilerine verilen bilgileri tekrarlamak olduğunu söyleyip dururlar. Öğretmenin bunu düzeltmesini ve eğittiği insanı kendi kapasitesine göre hemen çalıştırmaya başlamasını, nesneleri kendi algılama gücüne göre tattırmasını, seçtirmesini, ayırt etmesini isterdim. Kimi zaman yolu kendisi onu açmalı, Kimi zamanda onun açmasına izin vermelidir. Tek başına bir şey bulmasın, konuşmasın, öğrencisine de söz verip dinlesin. Sokrat önce öğrencilerini konuşturur, sonra onlarla konuşurdu. Öğretenlerin otoritesi çoğu zaman öğrenmek isteyenlere zarar verir. Öğretmen öğrencisini tanımak için çok uğraşmalı. Ancak öğrencinin öğrenme hızı konusunda bir yargıya vardıktan sonra ona ayak uydurmak için kendi gücünü ayarlamaya karar vermelidir. Bu uyum sağlanamazsa her şey berbat olur. Bir çocuğun gidişine ayak uydurmak ve onu yönlendirmek yüksek ve çok güçlü bir zeka gerektirir. Yokuş çıkarken daha sağlam ve emin adımlar atarım. Oysa inerken güvenli adımlarla yürüyemem. Bir öğretmen verdiği dersin yalnız sözcüklerin değil anlamını, özünü de istemeli ve öğrencinin bundan ne kadar yararlanacağını, çocuğun ezberindeki bilgilerle değil, hayatın kanıtlarıyla ölçmelidir. Bir şey üzerine düşünerek onu birçok konuya uygulanmasını sağlamalı. Onu anlayıp anlamadığını ve kendisine mal edip etmediğini görmeli. Öğrencisinin ilerlemesini, Platon'un pedagojik yöntemiyle ölçmelidir. Eti yutar yutmaz kusmak, sindirim bozukluğunun bir işaretidir. Mide, sindirmesi için verilen şeyin durumunu ve yapısını değiştirememişse, işlevini yerine getirmemiş sayılır. Öğretmen, öğrencisine her şeyi süzgeçten geçirmesini öğretmeni. Salt yetki ve salt güvenle kafasına hiçbir şey sokmamalıdır. Ona göre Aristoteles'in ilkeleri, stoğacılar ya da epikürcülerin ilkelerinden farklı olmamalıdır. Ona farklı görüşler verin, elinden gelirse seçer yoksa kuşku duyar. Yalnız aptallar kararlı ve kendinden emindir. Kuşku duymak da bilmek kadar sevindirir beni. Çünkü Hennepon, Platon'un görüşlerini kendisi akıl yürüterek benimserse bunlar onların değil kendi görüşleri olacaktır. Başka birini izleyen hiçbir şeyi izlemiş sayılmaz. Hiçbir şey aramadığından hiçbir şey bulamaz. Kralımız yok. Herkes kendine sahip çıksın. En azından neyi bildiğini bilsin. Nasıl olduklarını anlasın. Öğütlerini benimsesin. Görüşlerini kendine mal etmediği sürece onları nereden öğrendiği isterse unutsun. Her birinde ortak olan gerçek ve mantıktır. Onları ilk ya da son olarak kimin söylediği önemli değildir. Aslında hayvanlar arasında tam anlamıyla bir iletişim bulunduğunu açıkça görüyoruz. Yalnız aynı türden olanlar değil, ayrı türden olanlar da birbiriyle anlaşıyor. Sözden yoksun hayvanlar, vahşi hayvanlar bile farklı çığlıklar atarak anlatırlar duydukları korkuyu, acıyı ya da zevki. At, köpeğin avlama şeklinden kızgın olduğunu anlar, başka türlü havlayınca hiç korkmaz. Aralarındaki iş ortaklığından, sesi olmayan hayvanların bile başka bir haberleşme yolu olduğunu, hareketleriyle konuşup anlaştıklarını anlıyoruz. Dilleri güçsüz kalınca, çocuklar da hareketlerle anlatırlar dertlerini. Neden anlaşılmasınlar? Dilsizlerimiz de işaretlerle söyleşmiyor, hikayeler anlatmıyorlar mı? Bu konuda her istediklerini eksiksiz anlatabilen nice yatkın, nice usta insanlar gördüm. Ayşıklar yalnız gözleriyle sözleşir, bozuşur, barışır, birbirlerine yalvarır, anlaşır, söyleşirler. Ve suskunlukta bile yalvarışlar, sözler vardır. Ellere ne demeli ya? Onlarla isteriz, söz veririz. Sesleniriz, yol veririz, korkuturuz, yalvarırız, yakarırız, reddederiz, sorarız, beğeniriz, sayarız, karşı çıkarız, pişman oluruz, korkarız, utanırız, kuşku duyarız, bildiririz, emrederiz, isteriz, yüreklendiririz, yemin ederiz, küçümseriz, meydan okuruz, kızdırırız. Suçlarız, mahkum ederiz, bağışlarız, utandırırız, alay ederiz, uzlaşırız, salık veririz, küfrederiz, pohpohlarız, alkışlarız, coştururuz, seviniriz, bayram ederiz, acırız, üzeriz, rahatsız ederiz, şaşırtır, bağırırız, susarız, dile uygun gelebilen daha neler neler. Başımızla buyur ederiz, kovarız, evet deriz, hayır deriz, yalanlarız, hoş karşılarız, yüceltiriz, onurlandırırız, aşağılarız, isteriz, tersleriz, sevindiririz, üzeriz, okşarız, azarlarız, dizginleriz, tehdit ederiz, güven veririz, soru sorarız. Ya kaşlarımızla, ya omuzlarımızla, hareketlerimizle, herkesin anlayabileceği bir dille konuşuruz. Bunun diğer dillerden farkı öğrenilmemesi ve insana özgü olmasıdır. Abderya'dan gelen bir elçi, Isparta kralı Agis'e uzun uzun konuştuktan sonra Efendimiz yurttaşlarımıza nasıl bir yanıt götürmemi istersiniz diye sormuş. Seni tek söz bile etmeden her istediğini dilediğin sürede söylemekte özgür bıraktığımı söylersin demiş kral. Çok anlaşılır ve konuşan bir susma değil mi bu? Yapacak başka işim olmadığından kendimi iyice incelerim. Gözlerim her an üstümdedir. Pek hasta salanırım. Hangi kral dehşet saçar parlak büyük aya altında? Tridit'i kim kaldırır ayağı? Bendeki övüngenliği ve zayıflığı söylemeye cesaretim yok. Sağlam, oturaklı bir yanım yok. Kolayca sallanırım. Gözlerimin düzeni bozuk. Açken başka, yemekten sonra başka hissederim kendimi. Sağlığım yerindeyse ve havada güzelse sevimli biri olurum. Ama ayak parmağımda bir nasır varsa suratım hemen asılır. Aksi, yanına yaklaşılmaz biri olur çıkarım. Aynı atın yürüyüşü bir rahat, bir rahatsız gelir bana. Hatta aynı yolu bazen uzun, bazen kısa bulurum. Bazen sıkılır, bazen hoşlanırım bundan. Şu anda her işe yatkın olurum. Biraz sonra canım hiçbir şey yapmak istemez. Bugün sevindiğimde ertesi gün üzülebilirim. İçimde durmadan değişen, kıpır kıpır eden bir yığın duygu vardır. Bazen üzünenir, bazen öfkelenirim. Derken içim bir sevinç kaplayı verir. Kitapları elime alınca dün içinde türlü güzellikler bulurum. İçimi coşturan bir bölüm, Bugün bana anlamsız gelir. Boş yere sayfaları çevirir, katlar, karıştırırım. Artık o tanımadığım bana yabancı bir kütledir. Kendi yazdıklarımda bile her zaman ilk duyduğum, ilk düşündüğüm havayı bulmam. Ne demek istediğimi anlayamam. Çoğu zaman değiştirir. Yitirdiğim ilk anlamı yerine daha değersiz yeni bir anlam koyarım. Bir gider bir gelirim. Düşüncem beni her zaman ileri götürmez. Gelişi güzel bir oyana bir bu yana sallanıp durur. Hafif bir kayık gibi denizde azgın fırtınaya yakalanmış. Oyun olsun diye defalarca kendi düşüncemin tam tersini savunmak isterken zihnim o yana kendisini öylesine vermiştir ki kendi düşüncemi yanlış bulmuş ve ondan vazgeçmişimdir. Eğilir eğilmez sürüklenirim ben. Ağırlığım beni bir o yana, bir bu yana çeker. Benim gibi kendi içine bakan herkes de bunu söyleyebilir. Kürsüdeki konuşmacılar, konuşurken duydukları heyecan yüzünden inanmadıkları şey inandıklarını bilirler. Soğukkanlı ve sakinken hiç aldırmadığımız bir düşünceyi öfkeliyken benimser, büyük bir heyecanla canı yürekten savunuruz. Bir avukata davanızı anlatmanız yeter. Size kuşkulu, ikircikli sözler söyler. Adamın sizin yanınızda ya da karşı yanı tuttuğunu sanırsınız. Ama davanıza tutulsun, asılsın diye bol para verince aklı da bilgisi de sizden yana olur. Kafasında bir şimşek çakar, yepyeni bir ışıkla aydınlanır. Davanıza gerçekten inanır. Öyleleri vardır ki, dostları arasında özgürce düşünürken bile kıllarını kıpırdatmayan bir düşünce uğruna, mahkemeye çıkınca yargıcın sert tavrına öfkelenip, inat uğruna ya da ününü yitirme korkusuyla ateş kesilir. Bana öyle geliyor ki, budalalığımızın başka belirtileri arasında şunu da unutmamalıyız. İnsan, istekleri yüzünden kendine gerekli olanı bulamaz. Bir şeyden zevk alarak değil, hayal ve hevese kapılarak mutlu olmak için neye ihtiyacımız olduğunu anlamalıyız. Düşüncemizi canı istediği gibi kesip biçmeyi bırakınca kendine ait olanı isteyip rahat edemez. Korkularımızı, isteklerimizi düzenleyen akıl mıdır? Pişman olmayasın diye sonunda bunca güvenle hangi hayali kurarsın? Bu yüzden Sokrates, tanrılardan yalnız kendisine yararlı olduğunu bildikleri şeyi istermiş. Lacedomonyalılar, topluca ve ayrı ayrı yaptıkları duada kendileri için iyi ve güzel şeyler verilmesini diler, bunların seçimini tanrılara bırakırmış. Bir kadın ve ondan çocuklar isteriz. Bu kadının ve çocukların ne olacağını yalnızca tanrı bilir. Hristiyan da tanrının dilediği olsun diye dua eder. Çünkü Kral Midas'ın şairler tarafından düşürüldüğü yakışıksız duruma düşmek istemez. Midas tanrılardan dokunduğu her şeyin altın olmasını istemiş. Doğası kabul edilmiş, şarabı altın olmuş, ekmeği altın olmuş, yatağının kuş tüyleri altın, gömleği ve ceketi altın olmuş. Öyle ki kavuştuğu isteğinin ağırlığı altında ezilmiş, dayanılmaz bir bolluğa gömülmüş. Bunun üzerine tanrılardan dualarının tersine olmasını dilemiş. Bu yeni belaya şaşmış, hem zengin hem yoksulmuş. Kurtulmak istemiş, istemediği bu hazineden. Kendimden de bir örnek vereyim. Gençken Saint-Michel şövalyesi olmayı çok istemiştim. Çünkü o zamanlar bu şövalyelik Fransız soyluları arasında pek enderdi. Gariptir ama kader bu isteğimi yerine getirdi. Ona ulaşmak için beni yükselteceği yerde daha da cömert davranıp o onuru ucuzlatır gibi indirdi omuzlarıma. Hatta daha aşağılara indirdi. Dört dostun ilk ikisi tanrıçalardan, son ikisi tanrılardan dindarlıklarına en uygun ödülü istemişler. Ve aldıkları ödül ölüm olmuş. Tanrıların görüşleri bizimkilerden çok farklıdır. Tanrı bize kimi zaman zararımıza olsa da zenginlik, şan, şeref, hayat ve sağlık bahşedebilir. Çünkü bize hoş gelen şeyler her zaman yararımıza değildir. Bize şifa vereceğine ölüm ya da aşırı acılar verse bile. Değneğin beni teselli etti. Bunu kaderde olduğu için elimizden bir şey gelmeyeceği için verir. Verdiğini iyiye yorumlamamalıyız. Nesnelerden aldığımız görüntüleri değerlendirmek için doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir aracımız olması gerek. Bu aracı doğrulamak için bir kanıtlama yapmamız, kanıtlamayı doğrulamak için de bir araç gerek. İşte size kısır bir döngü. Kendileri belirsizliklerle dolu olan duyularımız tartışmamıza son veremeyeceğine göre akla başvurduk diyelim. Hiçbir akıl başka bir akıl olmadan düzen kuramaz. Öyle olunca da sonsuza kadar kıçın kıçın gideriz. Hayal gücümüz bilinmedik şeylere dayanmaz. Çünkü duyular aracılığıyla çalışır. Duyularsa kendi dışlarındaki nesneyi değil, yalnız kendi duyuşlarını içerirler. Böylece de hayal ve görüntü nesneyi değil, duyuların algısını verir. Algı ve nesne tamamen ayrı şeylerdir. Görüntülerle karar veren nesneden gerçek olandan başka bir şeye dönüşüyor demektir. Denebilir ki duyuların coşkuları bilinmedik şeylerin niteliğini benzetme yaparak ruha anlatır. Oysa ruhum ve düşüncenin bilinmedik şeylerle bir ilgisi olmadığına göre bu benzetmenin doğruluğuna nasıl inanabiliriz? Sokrates'i tanımayan biri resmini görünce ona benzeyip benzemediğini söyleyebilir mi hiç? Yine de görüntülerden bir yargıya varmak istersek, bunu bütün görüntülere dayanarak yapmamız olanaksız. Çünkü deneylerle görmüşüzdür ki görüntüler başkaları ve tutarsızlıklarıyla birbirine engeller. Bazı seçme görüntülere göre ötekileri ayarlamak gerekir. Onu da bir başkasıyla. Bu sonsuza kadar böyle sürüp gider. Son olarak ne bizim ne de nesnelerin varlığında sürekli hiçbir varlık yok. Biz de düşüncemizde her şeyde durmadan akıyor, yuvarlanıyoruz. Düşünce ve düşünülen şey de durmadan hareket edip değişmekte olduğundan birinden diğerine sürekli bir ilişki kurulamaz. Varlıkla hiçbir iletişim yok. Çünkü her insan her zaman doğumla ölüm arasındadır kendinden dumanlı bir görüntü, bir gölge ve kaypak bir yorum verebilir. Düşüncesizce kendi varlığınıza sokmaya kalkışacak olursanız, yapabileceğiniz suyu avuçlamak olur yalnız. Çünkü doğası gereği her yana akan bir şeyi ne kadar sarıp sıkarsanız, yakalamak, avucunuza almak istediğiniz ölçüde yitireceksiniz. Her nesnel şey bir değişimden diğerine geçmek zorunda olduğundan, Gerçek bir kalıcılık arayan, akıl, kalan, duran hiçbir şey bulamayarak atlatılmış olarak kalır. Çünkü her şey ya var olmak üzere olup henüz var değildir ya da daha doğmadan ölmeye başlamaktadır. Platon bedenlerin doğduğunu ama var olmadığını söylerdi. Homeros'un okyanusu tanrıların babası Tetiste. de, Anası yapması, bize her şeyin durmadan dalgalanıp akmakta, renkten renge girip değişmekte olduğunu anlatmak içindir. Büyük bir güç saydığı hareketin nesnelerde olamayacağını söyleyen Parmenides dışında, kendinden önce bütün filozofların da aynı düşüncede olduğunu söyler, Pythagoras'a göre her madde akıcı ve geçicidir. Stoacılara göre şimdiki zaman yoktu. Şimdi dediğimiz geçmişten geleceğin bağlantısıdır. Heraklitas'a göre insan aynı ırmağa ikiden fazla girememiştir. Epucarmus'a göre geçmişte borç alan şimdi borçlu sayılmaz. O gece sabah kahvaltısı için çağrılan biri, bugün yemeğe çağrılmadan gelmiş olur. Çünkü çağıran ve çağrılan aynı kişiler değillerdir artık. Başkası olmuşlardır. Ölümlü bir nesne, Aynı durumda iki kez bulunmaz. Çünkü fark edilemeyecek anlık bir değişmeyle bir dağılır, bir toplanır, bir gider, bir gelir. Öyle ki doğmaya başlayan şey hiçbir zaman tam bir varlığa ulaşamaz. Çünkü bu doğuş zaten hiç bitmez. Bir sona varır gibi durmaz. Tohumken başka hallere bir öyle bir böyle değişir durur. İnsan tohumu, ana karnında önce şekilsiz bir meyve olur, sonra çocuk biçimini alır, karından çıkınca meme çocuğu olur, sonra küçük bir oğlandır, sonra bir delikanlı, sonra olgun, sonra yaşlı bir insan, sonra çökmüş bir ihtiyar. Öyle ki yaş ve ona bağlı kuşak hep bir önceki durumu bozup dağıtır. Zaman değiştirir her şeyi evrende, her şey bir başka duruma geçerip. Benzerlik kalmaz kendini artık. Doğa zorlar her şeyi değişmeye. Oysa bizler her türlü ölümden dolaca korkarız. Ölüm çok geçirdiğimiz, hala geçirmekte olduğumuz bir durumdur. Çünkü Heraklius'un dediği gibi, ateşin ölümü, havanın doğuşu. Havanın ölümü, suyun doğuşu değildir. Bunu durmadan açıkça görebiliriz. Gençlik ölür ve ihtiyarlık gelir. Gençlik olgun yaşta sona erer, çocukluk gençlikte, dün bugünle ölür, bugünse yarınla. Tek olan kalmaz hiç, çünkü böyle olsaydı, hep aynı kalsaydık, şimdi biri, sonra bir başkası olarak nasıl kalabilirdi? Zıt şeyleri nasıl sever ya da onlardan nefret edebilirdik? Onları över ya da yerin dibine batırırdık? Aynı duyguyu, aynı düşünceyi taşımadan değişik sevgiler nasıl duyabilirdik? Yalnızın tek amacının başıboş ve rahat yaşamak olduğunu sanıyorum. Ama bunu hangi yoldan ulaşılacağını bilmiyoruz. Çoğu zaman insan dünya işlerini bir yana bıraktığını düşünür. Oysa onları yalnız değiştirmiştir. Bir aileyi yönetmek de bir devleti yönetmek kadar zordur. Ruh nerede uğraşırsa uğraşsın, hep aynıdır. Ev işlerinin daha fazla önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Ayrıca saraydan, pazardan el çekmekle hayatın başlıca kaygılarından kurtulmuş da olmuyoruz. Dertlerimizi dağıtan akıl ve bilgeliktir. Engin bir denizin ötesindeki yerler değildir. Hırs. Cimrilik, kararsızlık, korku, kıskançlıklar, yer değiştirsek de peşimizi bırakmaz. Hüzün atının terkisinde gider attının. Manastırlarda, felsefe okullarında bile peşimizi bırakmazlar. Ne çöller, ne mağaralar, ne de açlık bizi kurtarabilir onlardan. Sokrates'e yolculuğun birisini hiç değiştirmediğini söyleyince, sanırım kendisini de yanında götürmüştür diye karşılık vermiş. Başka güneşle ısınan toprakları neden ararsın? Vatandan kaçmakla kendinden kaçmış mı olursun? İnsan sıkıntısından kurtulamazsa yer değiştirmekle daha fazla bunalır. Bir gemideki yükler yerinden kımıldamayacak şekilde durursa geminin gidişine daha az engel olur. Hastanın yerini değiştirirseniz onu iyilikten çok kötülük etmiş olursunuz. Kımıldatınca kazıkların derine gittikçe sağlamlaştığı gibi hastalık da derine yerleşir. Bu yüzden kalabalıktan kaçmak, bir yerden başka bir yere gitmek yetmez. Kendimizi içimizdeki kalabalıktan kurtarmak, kendimizi kendimizden koparmak gerekir. Zincirlerimi kırdım diyorsunuz. Evet, uzun uğraştan sonra köpek de kırar zincirini. Oysa kaçarken halkaları boynundadır. Zincirlerimizi kendimizle birlikte götürürüz. Tam bir özgürlük olmaz bu. Döner döner bırakıp gittiğimize bakarız. Hayalimizde kalır onlar. Kötülüğümüz ruhumuzdadır. Oysa ruhumuz kendi kendisinden kurtulamaz. Ruhun derdi içinde kaçamaz kendi kendinden. Kısacası ruhumuz hep yanımızdadır. İnsan kent içinde ve kral saraylarında bile yalnız kalabilir ama bunun rahatça tadını çıkarır. Bu yüzden yalnız ve dostsuz yaşamaya kalkışınca kendi kendimize yetmek, bizi başkalarına bağlayan bütün bağlardan kurtulmak, kendimizi geçindirecek kadar kazanmak ve keyfimizce yaşamak zorundayız. Demetrius, Yangında karısını, çocuklarını ve malını yitiren Stilpon'un yüzünde korku ifadesi göremeyince ona yangında zarara uğrayıp uğramadığını sormuş. Stilpon, Tanrı'ya şükürler olsun hiçbir şeyimi yitirmedim demiş. Filozof Antenes, bir insanın suyun üstünde durabilecek, bir deniz kazasından kurtulabilecek yetenekte olması gerektiğini söyler. Olanağı varsa eğer, insanın karısı, çocukları, malı, özellikle sağlığı olmalı. Ancak mutluluğu bunlara bağlı kalmamalı. Kendimize dükkanın arkasında yalnız kalabileceğimiz bağımsız bir köşe ayırıp, orada gerçek özgürlüğümüzü, yalnızlığımızı kurmalıyız. Orada kimseyi ağırlamamalı, kendimizle baş başa kalıp her gün dertleşmeli. Karımız, çocuklarımız, malımız... Uşağımız yokmuş gibi konuşup gülmeliyiz. Öyle ki onları yitirmek, vazgeçmek olmasın. Kendi içine dönebilen ruhumuz kendi kendine yoldaş olabilir. Kendi kendisiyle savaşabilir. Alışverişte edebilir. Yalnızlıktan canım sıkılır diye korkmamalıyız. Yalnızlıkta kendinin evreni gibi ol. Antizenes Erdem'in kendi kendisiyle yetindiğini, kurallara, sözlere, gösterişlere başvurmadığını söyler. Alıştığımız işlerin binde biri bile doğrudan kendimizle ilgili değildir. Bir adamın canını dişine takıp kurşun yağmuru altında bütün öfkesiyle bir kalede duvara tırmandığını görürsün. Bir başkası karnevan içinde bitkin, aç, susuz o kaleyi ölesiye savunur. Bunları kendileri için mi yapıyorlar sanırsın? Uğrun ölecekleri ve belki de hiç görmedikleri insan o an tembel tembel yatıp keyif sürmektedir. Bir başkasının bitkin, perişan, saçı sakalı birbirine karışmış halde gece yarısından sonra kitaplıktan çıktığını görürsünüz. Ne gezer! Ya ölecek ya da yarınki kuşaklara... Platos'un dizelerini hangi düzene göre kurduğunu ve falan latince sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini öğretecektir. Şan şeref uğruna kim hayatını, sağlığını feda etmiyor ki? Oysa şan şeref, kalp, paradan başka bir şey değildir. Kendi ölümümüz bizi yeterince korkutmaz. Kadınlarımızın, çocuklarımızın, adamlarımızın ölümünden de korkmak zorundayız. Kendi işlerimiz bizi yeterince zora sokamazmış gibi, komşularımızın, dostlarımızın işleriyle de dertlenir, kendimizi bunaltırız. Vah vah! Nasıl olur da bir insan her şeyi sever kendinden fazla? Tales gibi en faal ve en güzel çağlarını insanlara harcayanlar için yalnızlık bence çok mantıklı görünüyor. Başkaları için yaşadığımız yeter. En azından hayatımızın bir azını kendimiz için yaşayalım. Düşüncelerimizi ve amaçlarımızı kendimize yöneltelim. Bizi yalnızca yaşayan ve duyguları olan hayvanlara değil de ağaçlara ve bitkilere bile bağlayan kesin bir nokta genel bir insanlık görevidir. İnsanlara karşı adil ve duyarlı davranabilecek bütün yaratıklara karşı kibar ve iyi olmak zorundayız. Onlarla bizim aramızda bir tür ilişki, karşılıklı bir yükümlülük vardır. Köpeğim benimle oynamak istediği zaman onu reddedecek kadar çocukça ve zayıf yaratılışta olmadığımı açıklamak bana utanç vermiyor. Türkler hayvanlar için düşkünler yurdu ve hastaneler açmışlardır. Romalılar kaz beslemeyi kamu görevi ilan etmişlerdir. Çünkü kapitol onların uyanıklığı sayesinde kurtulabilmiştir. Atinalılar, Hekatompedon tapınağının yapımında hizmet etmiş küçük büyük bütün katırların azat edilmesine ve hiçbir engelle karşılaşmadan istedikleri yerde otlamalarına karar vermiştir. Agrigentiler, cins atları, köpekleri, evcil kuşları, hatta çocuklarını sevindirmek için besledikleri kuşları bile büyük bir ciddiyette toprağa gömmeyi gelenek haline getirmişlerdi. Bu amaçla diktikleri ve varlıklarını olanca şatafatı ile yüzyıllarca sürdüren görkemli anıtlarıyla onlara vermiş oldukları değeri kanıtlamaktadırlar. Mısırlılar kurtların, ayıların, timsahların, köpeklerin ve kedilerin cesaretlerini mumyalayarak kutsal yerlere gömer, öldüklerinde de yas tutarlardı. Simon Olimpiyat oyunlarında kendisine yarışlarda üç kez ödül kazandıran kıslaklarını şanla gömdürdü. Eskilerden Hanipus köpeğini deniz kıyısındaki bir burna gömdürmüş ve o burna onun adını vermişti. Plater Q, kendisine uzun süre hizmet etmiş bir öküzü biraz da para karşılığında mezbağa sattığında pişman olduğunu söyler. Davranışlarımızdaki en büyük kötülük kararsızlıktır. Giyeceklerimiz gibi yasalarımız da istenildiği biçimde sabit kalmaz. Bir devlet yönetimi kolayca suçlanabilir. Çünkü içeride her türlü ölümlü işler vardır. Bir toplumda eski gelenekleri küçümseyenler pekala bulunabilir. Hiçbir insan bunu sonuna kadar götüremez ama yok edilenin yerine daha iyi bir durumu yaratabilir. Tedbirli davranayım diye daha fazla çaba gösteremem. Nedenlerini araştırmadan emredilen işleri, kendisine emredenlerden daha iyi yapan insana ne mutlu. Düşünen ve akıl yürüten insan kolayca söz dinler. Yine kendime dönersem, kendimde değer verdiğim tek şey, kimsenin kendinde eksikliğini hissetmediği bir vergidir. Kendimi överken herkesin her an yaptığını yapıyorum. Kim kendini mantıksız sayabilir? İnsanın kendini akılsız olarak görmesi mantığa da uymaz. Çaresi olmayan bir hastalıktır bu. Ama hastanın gözü kendine çevrilip de bu hastalığı görünce hastalık güneşin koyu sisleri dağıtması gibi dağıldı verir. Bu konuda insanın kendini suçlaması, kendini temize çıkarması, kendini kusurlu görmesi, bütün kusurlardan yakınmasıdır. En zavallı insanlar bile akıl paylarına razıdırlar. Başkalarında Bizden daha fazla cesaret, güç, deneyim ve rahatlık görebiliriz. Ancak akıl üstünlüğünü kimseye bırakmayız. Başkalarında doğru düşünceler görünce şöyle bir düşünerek bunları bulabileceğimizi sanırız. Başkalarının yaptıklarında gördüğümüz bilgiyi, sanatı ve diğer değerleri bizimkilerden üstün tutabiliriz. Ama sıradan düşüncenin bulduklarında kendi düşüncemizle de pekala ulaşabileceğimize inanırız. ''Onların büyüklüğünü ve güçlülüğünü görmek istemeyiz bir türlü. Meğer ki bu düşünceler ölçemeyeceğimiz kadar uzakta. Bu yüzden yazdıklarımın pek ilgi göreceğini, övünüleceğini sanmıyorum. Bu tür yazılar yazarına fazla ün sağlamaz.'' Ayrıca da kimin için yazıyorsunuz? Kitapların yargılarına önem veren bilginler, bilimden başka bir değer tanımazlar. İnsan düşüncesinin bilgi toplamak ve güzel yazmaktan başka yollarla ilerleyebileceğini kabul etmezler. Skarpionlardan birini diğeriyle karşılaştırırsanız artık söyleyecek neyiniz kalır ki? Onlara göre Aristoteht'i bilmeyen kendini de bilmiyor demektir. Basit ve ruhları sıradan olan insanlar, kendilerini aşan ince bir ruhun değerini ve yüceliğini anlayamazlar. Oysa dünyayı dolduranlar bu iki türlü insanlardır. Sizin dilinizden anlayacak üçüncü türe, ruhları doğuştan düzenli ve güçlü insanlara gelince, onlar o kadar enderdir ki aramızda atları, sanları bile yoktur. Onların hoşuna gitmeye çalışmak bize fazla bir yarar getirmez. Herkes Doğanın insanlara en adilce dağıttığı nimetin akıl olduğunu söyler. Çünkü kimse kendisine dağıtılan akıldan yakınmaz. Hakları da yok değil mi? Aklını beğenmemesi için aklının ilerisini görmesi gerekir. Ben düşüncelerimin doğru ve iyi olduğunu sanıyorum. Ama benim gibi düşünmeyen kim var? Bulduğum en iyi kanıt kendime fazla değer veremeyişimdir. Kanıtlarım sakat olsaydı, kendime duyduğum sevgiyi kolayca aldatabilirdi. Kendimi öyle seviyorum ki, bu sevgimi kendimden dışarı vuramıyorum bir türlü. Herkes sevgisini sayısız dosta, tanıdığa dağıtırken, ben kendi içimdeki rahatlıktan, kendi varlığımdan başka bir şeye bağlanamıyorum. Başka şeylere bağlansam bile bu kendi düşüncemin isteğiyle olmuyor. Çünkü benim bütün bilgim yaşamak ve sağlıklı olmaktır. Oysa düşüncemin yetersizliğini yüzüme vurmaktan sakınmam hiç. Aslında düşünürken üstünde en çok durduğum şeylerden biri de budur. Herkes birbirine bakar. Bense gözümü içime diker, içime bakarım. Kendimle ilgilenirim hep. İşim gücüm kendimdir. Durmadan kendimi seyreder, kontrol eder, kendimi tadarım. Herkes başka bir yere gider, başka bir şey düşünür. Hep önde gitmeyi ister. Bense içime dalarım. Kendi içine inmeye kalkışmaz kimse. Herkes zekasının canlılığını ve hızlılığına öfsünler isterken ben düzenli çalışmasını, güçlü olmasını, geleneklere, düşüncelere bağlı olmasını isterim. Tanıdığım bütün insanlar arasında bir seçim yapmamı isteseler herhalde bu üç eşsiz insanı diğerlerinden üstün tutarım. İlki Homeros'tur, Aristoteles ya da Varro'nun ondan daha bilgili olduğunu mu söyleyeceksiniz? Hayır, şiir sanatında Vergilius'un onunla boya ölçüşemeyeceğini bile söyleyebilirsiniz. Bu konuda hüküm vermeyi onları tanıyanlara bırakıyorum. Ben yalnız birini Vergilius'u biliyorum. Şunu da diyebilirim ki, şiirde bu üç Romalının açılabileceğine inanmam. Liri ile ustaca şiirler düzer, tellere dokunurken Apollon söylüyor sanırsın. Yine de bu yargıya varırken, Vergy Homeros'tan esinlenip ders aldığını, onun izinden yürüdüğünü, en şanlı Aedin'i İlayda'nın bir tek parçasından çıkardığını unutmamak gerek. Ama beni ilgilendiren bu değil. Bu adamı büyük, neredeyse insanüstü bir varlık olarak görürken, daha başka birçok durumu da göz önünde bulunduruyorum. Hatta bazen dehasıyla bunca tanrılar yaratmış, onları insanlara da kabul ettirmiş bir kör olmasına, yoksulluğun ve bilimlerin gelişmesinden önce yaşamış olmasına karşın öyle gerçeklere ulaşmış ki, daha sonra yeni bir düzen kurmak, bir savaşı yönetmek, dinden, felsefeden ya da sanatlardan söz etmek isteyenler, hangi mezhepten olurlarsa olsunlar, her zaman ondan ders almışlar. Her şeyi bilen bu mükemmel öğretmenin kitaplarını bütün bilginlerin kaynağı olarak görmüşler. Biri şöyle demiş, güzeli, kötüyü, yararlıyı, zararlıyı daha iyi söyledi, Sipostan, Kalentor'dan. Bir başkası da, şairlerin dudakları susuzluk giderir, o kaynaktan gelen suyundan. Bir başkası da, katın müzlerin yoldaşlarını, onlardandır. O yıldızlara yükselen Homeros'ta. O insan eserlerinin en güzelini, doğa düzeyine aykırı yaratmış. Çünkü her şeyin sıradan doğuşu kusurludur. Oysa Homeros'ta şiir ve daha birçok bilgiler çocukluk çağına olgun, kusursuz olarak girmiş. Bu nedenle onun ilk ve son şair sayabiliriz. Eskilerin ondan bize bırakmış oldukları güzel tanıklara göre, Homeros, kendinden öncekileri taklit etmediği için, kendinden sonrakiler de onu taklit etmemiştir. Aristoteles'e göre yalnız onun sözlerinde hayat ve hakaret vardır. Yalnız onun sözleri özlüdür. Büyük İskender, Darius'un kalıntıları arasında değerli bir çekmece bulmuş. Ve bunun için benim Homeros'uma koyun. Savaşlarda bana en doğru yolları gösteren odur demiş. Aynı nedenle Anaxandris'in oğlu Cleomadenes, Homeros'u askerlik sanatını çok iyi bildiği için Lacedomonyalıların ilk şairi olarak görüyordu. Plutakros, onu insana hiç usandırmadığı, okuyucuya durmadan değişen bir yüz gösterdiği ve her sayfada yeni bir güzelliğe büründüğü için över ve bunu yalnız yapan tek yazar olduğunu söyler. O çılgın halk Bidas bir gün edebiyatla ilgilenen birisine İlay istemiş. Adam olmadığını söyleyince bir tokat atmış. Şöyle demiş, papazların arasında dua kitabı okumayana ne denir? Kisenoponis bir gün Sirikoza kralı Hayron'a yoksulluğundan yakınırken iki köle besleyecek gücü olmadığını söyleyince Hiron, ''İyi ama senden çok daha yoksul olan Homeros'un öldüğü sırada bile on binden fazla kölesi vardı.'' demiş. Yapan Polito'na filozofların Homeros'u demesine ne buyrulur? Bunun dışında, onun kadar ünlü olan kimse var mıdır, onun adı ve yapıtları kadar dillerde dolaşan ne var, Troyo, Helen savaşları belki de hiç olmamıştır. Ama onları bildiğimiz kadar neyi biliriz? Çocuklarımıza hala onun 3000 yıl önce kullandığı atları veriyoruz. Hektor'la İli kim? Tanımaz. Yalnızca birkaç kuşak değil, birçok ulus kaynaklarını bu masallarda arıyor. Türklerin imparatoru II. Mehmet, Papa II. Pius'a şunları yazmış. İtalyanların bana düşman olmalarına hayret ediyorum. Biz de onlar gibi Troyalıların soyundan geliyoruz. Yunanlılardan Hector'un ucunu almak benim kadar onları da ilgilendirir. Onlar ise bana karşı Yunanlılardan yan oluyorlar. Bu İlayda öyle büyük bir komedya ki krallar, devletler, imparatorlar sanki yüzyıllardan beri ondan aldıkları rolleri oynuyorlar. Bütün dünya onun sahnesi oluyor. Yedi büyük Yunan kenti, İzmir, Rodos, Kalponon, Salamis, Keis, Atina, Argos onun doğum yeri konusunda kavga etti. Aslının bilinmemesi onur sağladı. İkinci büyük insan İskender'dir. Çünkü seferlerine kaç yaşında başladığını, ne kadar az bir güçle ne büyük işler başardığını, arkasından gelen deneyimli ve büyük dünya komutanları arasında daha çocukken kazandığı otoriteyi, her tehlikeyi göze alarak başardığı seferlerde kaderden gördüğü inanılmaz kolaylığı anlatmaya gücüm yetmez. Ölçüsü sırısının engellerini devirerek geçtiği her yerin altını üstüne getirerek... Bu büyük adam, 33 yaşındayken, dünyada insan yaşayan bütün toprakları zaferle geçmiş. Yarım bir ömür içinde, bir insanın gösterebileceği büyük gücü göstermiş. Öyle ki İskender'in yaşını yaptığı işlere göre oranlasanız, hiçbir insanın ulaşamayacağı bir yaş bulursunuz. Askerlerinin arasında sayısız krallar ortaya çıkmış. Dünya, onun ölümünden sonra 4 komutan arasına pay edilmiş. Uzun sürede torunlarının elinde kalmış. Doğruluk, cömertlik göstermek, sözünün eri olmak, yakınlarına sevgi, düşmanlarına karşı insanlık göstermek gibi ahlak değerleri saymakla bitmez. Ahlakına diyecek yoktur. Gerçi pek ender olarak bazı haksızlıklar da yapmıştır. Ama böylesine büyük işler başarıp da haksızlık yapmamak olası değildir. Bu tür insanları hareketlerini yöneten düşünceyle birlikte yargılamak gerekir. Teyba'nın yakılması, Memendros'un ve Epestrian hekiminin yüzlerce İranlı tutsağın bir bölük Hintli askerin çocuklarına varıncaya dek bütün Kos halkının öldürülmesi pek kolay hoşgörülemez. Klytos'u öldürerek işlediği suçu fazlasıyla ödemesi ve daha başka davranışları yüreğinin temiz, iyilik için yaratılmış bir insan olduğunu gösteriyordu onun hakkında haklı olarak iyiliklerinin duasından, kötülüklerin kaderlerinden kaynaklandığını söylenir. Biraz övüngen, sabırsız olmasına, Hintlileri öldürmekte pek ileri gitmesine gelince, bana göre bütün bunlar yaşına ve hayatının baş döndürücü hızına verilebilir. Bunca askerlik dehası, atılganlığı, tedbirliliği, sabrı, disiplini, becerikliliği, yiğitliği, kaderi açısından eşsiz bir insandı. Bir erkek olarak ender güzelliği ve tanrısal yaratılışı, o genç, o dinç, o alev gibi yüzü, dimdik başı, aslan gibi duruşu. Venüs'ün sevdiği Lucifer'ın okyanusta yıkanmış temiz yüzünü gösterince gecenin karanlığını dağıtması gibi. Bilgi ve düşünce alanındaki eşsiz üstünlüğü, temiz, lekesiz, eşsiz ürününün büyük ve sürekli oluşu. Ölümünden uzun süre sonra bile herkes onun madalyalarını üzerine bir uğur taşımayı dini bir inanç sayıyordu. Krallar ondan çok yararlanmış. Oysa tarihçiler başka krallardan söz ettikleri halde ondan söz etmemişlerdir. Bugün Müslümanlar hala bütün tarihleri küçümsedikleri halde onun tarihine büyük değer verirler. Bütün bu değerleri bir arada düşünecek olursanız İskender'i Sezar'dan daha üstün tuttuğuma hak verirsiniz. Bana göre onunla boy ölçüşebilecek tek kişi Sezar'dır. Bu ikisi dünyanın çeşitli yerlerini kasıp kavuran iki yangın, iki seldi. Çatırdayan çalılar ve defne ağaçlarıyla dolu, kuru bir ormana akan kudurmuş iki yangın gibiydiler. Ancak Sezar'ın tutkusu fazla taşkın olmasa bile, sonunda hem kendisi, hem ülkesi, hem de dünya öyle bir felakete sürüklendi ki, her ikisinin değerlerini teraziye koyunca İskender tarafının ağır bastığını söyleyebilirim. Bence üçüncü ve en değerlisi Epaminadas'tır. Ötekiler kadar ünlü değildir ama ün, değerin temeli sayılmaz. Kararlılık ve cesaret bakımından çok üstün, tutkudan değil, bilginin, aklın ve olgun bir ruha aşıladığı tür dönemde. Bu açıdan bence İskender'den, Sezar'dan geri kalmaz. Çünkü kazandığı zaferler pek çok, pek parlak olmamakla birlikte kazanıldığı koşullar göz önüne alındığında çetinlik, büyüklük, yiğitlik, askerlik bakımından diğerlerinin zaferi kadar değerlidir. Yunanlılar onu hiç tartışmasız en büyük insan saymışlardır ama Yunanistan'ın en büyük adamı olunca da dünyanın en büyüğü sayılmak zor değildir. Bilgisi ve olgunluğu konusunda Yunanlıların bir sözüne göre onun kadar az konuşan, onun kadar çok şey bilen kimse yokmuş. Çünkü Epaminodas, Pitagros okulundaydı. Az ama herkesten öz söylemiş, eşsiz bir hatipmiş, ikna yeteneği çok fazlaymış. Ahlakına ve vicdanına gelince iş çeviren insanların hiçbiri bu konuda onunla boy ölçüşemez. Çünkü çok önemli sayılması gereken bir yanıyla insandır. Hiçbir filozoftan hatta Sokrates'ten bile aşağı kalmaz. Epominodos'un ruh saflığı, temelli, sürekli, değişmez, bozulmaz türdendir. İskender'in bu yönü onun yanında sönük, kaypak, karışık, yumuşak, sıradan kalır. Eski insanlar büyük komutanları türlü yönleriyle inceledikten sonra ünlü olmalarının asıl nedeni olan özel bir değer bulurlardı. Yalnız ondaki erdem ve bilgi sürekli olduğu kadar yüksekti de. İnsan hayatı ile ilgili her alanda, devlet işlerinde, kendi işlerinde, savaşta ve barışta onurlu yaşayıp biyici ölmekte aynı büyüklüğü yalnız o gösterebilmiştir. Ben onun hayatına duyduğum ilgiyi ve sevgiyi hiçbir insanın hayatına duymadım. Öyle ki ben yakın dostları gibi yoksul kalmakta inat etmesinde hiçbir ahlak yüceliği görmüyorum. Yalnızca bu davranışını her ne kadar yiğitçe ve saygıdeğer olsa da biraz çiğ buluyor ve onun bu yönünü özenmeyi aklımdan bile geçirmiyorum. Ondan farklı göremediğim tek insan Sikipo. Onun ölümü de o kadar yiğitçe ve onurlu, bilimlerdeki anlatış biçimi kadar geniş ve derindir. Yurdunu kurtarmak adına bile olsa bir adamı sorgulamadan öldürmeyi doğru bulmazdı. İşte bu yüzden arkadaşı Philipodas, Teba'yı kurtarmak için başlattığı işi pek soğuk karşılamıştır. Bir savaşta karşı tarafta bulunan bir dostuna rastlamaktan kaçınır, onu ölümden korumak isterdi. Epominondas, Korintos yakınlarındaki Moranın kapılarını tutmak isteyen Lacedomonyalıları hayrete düşürecek bir vuruşla yardıktan sonra kimseyi kovalayıp ortalığa dehşet saçmadan yoluna sessizce devam etmişti. Düşmanlarına karşı bu kadar insaflı davranan bu adamdan kuşku duyan Boetialılar elinde başkomutanlık görevini de almışlardı. Böyle bir neden yüzünden atılmak ne büyük onur. Çok geçmeden de utanıp sıkılmadan onu eski görevine yeniden getirmek zorunda kaldılar. Şan ve zafer kazanmalarının, kurtuluşlarının ona bağlı olduğunu anlamışlardı. Zafer, ordularını götürdüğü her yerde gölgesi gibi onu izliyordu. Ülkesinin onunla parlayan yıldızı, onun ölümüyle söndü. Hiç kimse birermiş bile kendi evinde değil, ülkesinde değerlendirilmelidir der. Bu sözler benim için de geçerlidir. Yaşadığım yer olan Gasconya'da insanlar beni yazar olarak düşünmenin gülünç olduğunu söylerken, ülkenin diğer yerlerinde ünüm gittikçe yayılıyordu. Cien'de ben kitap satın alırken başka yerde insanlar benim kitabımı satın alıyorlar. Çünkü insanlar ölüp gittikten sonra bile olsa ünlü olmak istiyor. Oysa benim böyle bir amacım yok. Yaşadığım anın daha güzel olmasını istiyorum yalnız. Ölüp gittikten sonra ün kazanmanın hiçbir anlamı yok bence. Üne kavuşmanın en kısa yolu şan, şeref için yaptığımız kendi vicdanımızın buyruğuyla yapmaktır. O parlak yaşantısına rağmen Büyük İskender'in değeri Sokrates'in basit ve sönük yaşantısındaki değerinden daha cılız kalıyor. Düşüncem Sokrates'i rahatça İskender'in yerine koyabiliyor ama İskender'i Sokrates'in yerinde düşünemiyorum. İskender'e ne yapabileceğini sorsalar, dünyaya boyun eğdirebileceğini söyler. Sokrates ise insan yaşantısını, doğal güzelliğine uygun olarak yönetmesini bildiğini söyler. Bu bilim daha ağırlıklı, daha saygın ve daha yasal bir bilimdir. Ruhun değeri yükseklere çıkmasında değil, düzenli olmasındadır. Ruh büyüklüğü büyüklükte de değil, gösterişsiz yerlerde ortaya çıkar. Bu yüzden bizi içimize inerek yargılayanlar, ünlü yanlarımıza önem vermezler. Bunların arasında dibi çamurlu bir bataklıktan fışkırmış, pırıltılı su serpintileri olduğunu görürler. Bizi parlak görünüşlerimize göre yargılayanlarsa, içimizin de aynı parlaklıkta olduğunu sanırlar. Onları hayrete düşüren ve görüşlerini aşan o başarı güçlerini halkın ve kendilerinin güçleriyle birlikte düşünemezler. Timur Leng'in adını duyan biri, onu kaşları kalkmış, burun delikleri öfkeyle açılmış, yüzü korkunç derecede katılmış, upuzun boylu bile olarak düşünmez mi? Bir işçinin tuvalete gitmesini, karısıyla yatmasını düşünmek bize olağan gelir. Oysa gösterişli ve bilgisiyle saygınlık kazanmış büyük bir başbakanı böyle bir durumda düşünmek tuhafımıza gider. O yüksek tahtlarda oturanların insan gibi yaşayacak kadar alçalabileceklerine aklımız almaz. Bazı kusurlu insanların garip bir içgüdülü ile iyi şeyler yaptığı görülür. Bazı erdemli insanlar da kötülük ederler. Bu yüzden insanları evlerinde sakin haldeyken en rahat oldukları zaman ve durumda yargılamak gerekir. Doğal içgüdüler eğitimle güç kazanır, ama kesinlikle değiştirilemezler. Büyüklere karşı hırs, kin ya da sevgi göstermekte acele etmem. Onlara karşı duygularım haksızlık ya da şükrandan kaynaklanan zorunlulukla sınırlı değildir. Krallarımıza duyduğum sevgi yerinde ve her vatandaşın duyacağı türdendir. Kişisel çıkarlarım yüzünden aşırılığa kaçmadığım gibi saygısızlık da etmem. Yerli yersiz kızmam, büyük ve haklı kavgalar karşısında ılımlı ve ilgisiz de kalmam. Duygularımın tutsağı olanlardan değilim. Öfke ve kin, doğruluk görevimizin sınırları dışındadır. Bu tutkular yalnız görevlerine akıllarıyla bağlanmayanların işine yarar. Doğru ve temiz olan bütün işler hep ölçülü ve ılımlıdır. Ölçü olmayan yerde her zaman gürültü ve haksızlık vardır. Bu yolda başım dik, korkmadan yürürüm. Korkmadan itiraf edeyim ki doğru yol uğruna kendimi kolayca ateşe atabilirim ama elimden gelirse yanmasınlar diye başkalarını da korurum. Herkesin eviyle birlikte gerekirse montein çatosunda yansın ama gerekmiyorsa kurtulmasına sevinirim. İşimin bana verdiği olanakları onu korumak için kullanırım. Kaybeden haklı taraftan olan Atikus, Dünya denen bu batak evrende bunca devrimlerin ve değişikliklerin arasında ılımlı oluşu yüzünden kurtulmamış mıydı? Onun gibi insanlar rahattırlar. Böyle durumlarda insan hırslı olmamalı, kendisini korumasını bilmeli. Bölünmüş bir toplum içinde her iki tarafta aynı derece sevgi ve eğilim göstererek iki taraftanmış gibi görünmeyi iyi ve dürüst davranış olarak görmem. Şansın ağır bastığı tarafa geçmeyi beklemekle orta yol bulunmaz. Yol olmamaktır bu. Ama çoğu zaman yaptığımız gibi iş bir aksiliğe, inatçılığa neden olmamalıdır. Böylesi çıkarlardan ve bencil tutkudan kaynaklanır. Alçakça ve kurnazca bir davranışta da kurnazlık adı veremeyiz. Öyle insanlar vardır ki bütün istekleri aslında insanlara kötülük ve eziyet etmektir. Onları coşturan dava değil, çıkarlarıdır. Savaşı haklı olduğu için değil, yalnızca savaş olduğu için körüklerler. Birbirlerine düşman dostlarımız arasında gönüllü rahatlığıyla yaşamamıza hiçbir engel yoktur. Her ikisine aynı sevgiyi gösteremezsiniz bile. Sevginiz de ölçülü kalır. Hiçbirine sizden her şeyi isteyebilecek kadar bağlanmazsınız. Ölçülü kalmak koşuluyla onların iyi yanlarını tadar, bulanık suda balık avlamaya kalkmadan yüzebilirsiniz. Öte yandan her iki tarafa birden bütün varlığımızla bağlanmak hem aklımıza hem vicdanımıza ters düşer. Birine hoş görünmek için diğerine ihanet ettiğiniz zaman o dostunuz kendisine de aynı şekilde ihanet edeceğinizi düşünmez mi? Sizi kötü biri olarak görür İşinize yaradığınız için sizi dinler ihanetinizden yararlanmaya çalışır Çünkü iki yüzlü insanlar getirdikleriyle yararlı olurlar ama götürecekleriyle de zararlı olabilirler Birine söyleyebildiğimi ötekine de söyleyebilmeliyim ama belki biraz sesimi değiştirmem gerekir Birinden ötekine götürdüğüm sözler önemsiz herkesin bildiği kullandığı sözler olmalı Onlara yalan söylememi haklı gösterecek bir duruma düşemem. Bana verilen sırları özenle saklarım. Ama elimden geldiğince de az sır bilmeye çalışırım. Şu pazarlığı yapabilirim. Bana sırlarına fazla güvenmesinler ancak benim her söylediğimin gerçekliğine inansınlar. İstediğimden fazla sır emanet edilir bana. Birine içini açmak başka birine de açılmaya neden olur. Aşkla şarabın yaptıkları gibi. Kral Lazimakus, Filipedes'e elimde bulunanlardan ne vereyim, ne istersin diye sorunca, Filipedes ona şu akıllıca cevabı vermiş. Sırlarınız dışında ne verirseniz verin. Herkesin kendisine verilen işin gizli yanlarını bilmek istediğini görüyorum. Bunlar gizlenince bir art niyet kalıyor arkasında. Bense bana yarayan işten fazlasını söylemedikleri zaman rahat ediyorum. Bilip de söyleyememenin üzüntüsünü duymak istemiyorum. Hiç kimseyi aşırı sevgiyle bağlanmak, onun hizmetinde olmak istemem. Kendine ihanet eden, efendisine de kolayca ihanet eder. Ama insanı yarım halde istemeyen, sınırlı bağlılıkları küçümsemeyen krallar da vardır. Ben de çaresiz kalınca onlara sınırlarımı açıkça söylerim. Çünkü ancak aklın kölesi olabilirim ki onu da yeterince yapamam. Özgür bir insandan hizmet ve satın alır gibi zorla görev isteyenler de haksızdır. Yasalar benden çok şey alıp götürdü. Beni ayırıp yerime bir efendi verdi. Her zorunluluğun ve üstünlüğün bir sınırı olmalıdır. Yasaları irademiz ve isteklerimiz belirlemeli. Yapılan işler halkın onayını kazanmalıdır. Uzun zamandan beri evli kalmaktan zevk aldığım için yakın anlar haksızlık ediyorlar. İnsan ailesinin tek başına yaşayabileceğinden ve eski düzeni sürdürebileceğinden emin olduğu zaman ailesinden ayrılabilir. Evini, ihtiyaçları karşılayamayacak fazla güvenilir ve sadık bir bakıcı bulmadan bırakıp gitmek tedbirsizliktir. Bir kadına yaraşan en saygın ve en yararlı özellik ev işlerini bilmesidir. Bu konuda bilgisiz, yeteneksiz bir kadın tanıyorum böyle kadınların tek özellikleri evlerimizi mahvetmektir. Evli bir kadında aradığım diğer özelliklerin yanı sıra ev yönetimi konusunda da usta olmalıdır. Ben evde olmadığım zamanlarda karımın da ev yönetimini eline almasını, bu konuda ustalığını göstermesini isterim. Üzülerek görüyorum ki birçok ailede evin erkeği öğleyin, eve yorgun argın, Asık suratla döndüğünde hanımını hala yatak odasında saçını toplamaya uğraşırken bulur. Bunu ancak kraliçeler yapar. Ne diyeyim bilmem ki. Hanımlarımızın tembel tembel oturup işlerimizden, yorgunluğumuzdan söz etmeleri gülünç ve haksızlık olur. Koca elinden geldiği kadar çalıştığına göre kadının da onun gereksinimlerini karşınaması gerekir. Karı koca arasındaki bağın arada bir ayrılmakla gevşeyeceğini sanırlar. Bence bu yanlıştır. Tersine aşırı ve sürekli birliktelik bu sevgiyi soğutur, bozar. Her kadın uzaktan insana hoş görünür. Herkes kendi hayatından bilir ki her gün bir, birini görmenin tadıyla ayrılıp da kavuşmanın tadı başkadır. Bu ayrılıklar yakınlarıma olan sevgimi taze tutar. Ev hayatıma ayrı bir tat verir. Değişiklik hem ev özlemimi hem yolculuk arzularımı birbirine sürterek kızıştırır. Dostluk birbirimizi dünyanın bir ucundan diğerine kucaklayabilecek kadar büyüktür. Hele karı koca dostluğunda uzun bir iş ortaklığı yüzünden bizi birbirimize çekecek, anımsatacak ne çok bağ vardır. Evden ayrı kalınca evimi ve orada bıraktığım rahatlığı özler, ararım. Duvarlarım, ağaçlarım ve gelirim gözlerimle büyür. Gözlerim önünde dalgalanır, evim ve geride bıraktığım yerlerin hayali. Bir insanın değerini anlamak istediğimde kendinden ne kadar memnun olduğunu, söylediklerini ve yaptıklarını ne kadar beğendiğini sorarım. Bu işi güle oynaya yaptım. Ona bir saat bile harcamadım. O zamandan beri de bir daha gözden geçirmedim. ...gibi özürlerden kaçınmak isterim. Daha işi bitmeden tezgahtan aldım. Bunun üzerine, öyleyse bu işi bırakın da... ...sizi tam olarak gösteren, değerlerinizin ölçülmesini... ...istediğiniz yapıtı gösterin bana derim. Sonra şunu sorarım. Yapıtınızda en güzel bulduğunuz şey nedir? Şu parça mı, yoksa bu mu? Onda en beğendiğiniz yan, yapısındaki güzellik mi? Kullandığınız malzeme mi? Bir buluş... Bir düşünce, bir bilgi mi? Çünkü insan kendi yapıtlarını hem başkasının yapıtlarını değerlendirirken yanlıyor, yalnızca araya duygu karıştığı için değil, asıl değerini bilmediği ayrımına varamadığı için. Bu yapıt kendi gücü ve şansıyla onu yapan işçinin buluş ve bilge gücünü aşabilir. Kendi adıma ben kendi yapıtlarımın değerini kestirebiliyorum. Denemeleri bir aşağı bir yukarı indirip çıkarırken sürekli kararsızlık ve kuşku içindeyim. Bazı kitaplar yalnız konularıyla yararlı olur. Değerli olmalarında yazarın payı yoktur. Üstelik öyle iyi kitaplar, öyle yararlı işler vardır ki insanı onlara yapmış olmaktan usandırır. Şimdi oturup istemeden bizim yemeklerimizi, ziyafetlerimizi, kılık kıyafetlerimizi yazsam, zamanımız krallarının buyruklarını, halkın eline geçen mektupları toplasam, güzel bir kitabın özetini çıkarsam, kitap ne kadar güzel olsa da özeti saçma olur ya. Sonra o kitap kaybolsa, türünde saçma işler yapsam, gelecek kuşaklar bu kitaplardan yararlanabilir belki. Ama ben o zaman talihimden başka neyimle onur duyabilirim? Ünlü kitapların çoğu böyledir. Yıllar önce çok iyi bir yazar olan Philip de, Komünes'in bir kitabını okurken pek sıradan olmayan bir söz fark etmiştim. İnsan Efendisi'ne di hizmetin karşılığını alamayıncaya kadar önemli bir hizmet etmemelidir. Bu sözün yazarını değil, yalnız kendini övmem gerekirmiş. Kısa süre önce aynı söze başka bir kitapta rastladım. İyilikler karşılığını verebildiğin sürece insana hoş gelir ama sınırı açtıklarında onlara minnet değil kin duyarız. İnsan karşılık veremediği için utanınca karşılık verecek kimsesi olsun istemez. Sizi memnun edemeyeceğini sanan insan dostunuz olamaz. Bir konu duruma göre bir insan bilgili belleği güçlü gösterilebilir. Ancak onun en değerli yanı, en bireysel kısmı olan zihin gücünü ve güzelliğini anlayabilmek için kendinden olanla olmayanı ayırmak, kendinden olmayan şeyleri de nasıl seçtiğine, düzenlediğine, nasıl süslediğine bakmak gerekir. Öyle değil mi? Çoğu kez olduğu gibi ya söylediği şeyleri başka yerden alıp daha kötü bir şekle sokmuşsa, Kitaplarla tanışıklığı fazla olmayan bizler, yeni bir şairde gördüğümüz güzel bir buluşu övmeye cesaret edemeyiz. Bir bilim adamının bu buluşun o şaire ait olup olmadığını söylemesi gerekir. O zamana kadar kendimi tutarım. Geçenlerde bir tarih kitabı okudum. Bir kitabı bir saat süreyle okumayalı 20 yıl oluyor. Bunu Fransa'da hem kendi kişiliği hem de erkek kardeşleri yüzünden çok saygı gören Grussment Kontu'nun önerisiyle yapmıştım. Bir halk tarih kitabına gelenekleri ve özel eğilimleri böylesine katan başka bir yazar tanımadım. Onun düşüncesiyle Zıt, özel amacı her açıdan çok garip ve sert olan çağımızdaki imparatorların hayatlarını anlatmak ve özellikle onlara yapılmış olduğu acımasız davranışları açıklamak yerine daha çekici bir konuyu yani savaşları ve genel ayaklanmaları anlatmış. Sanırım sayısız ölülerle bizi yormaktan korkmuş ama yine de bunu yararsız bulduğumu söylemeliyim. Bence şans ve şanssızlık iki büyük güçtür. İnsan aklının şansın yerini tutacağına inanmak akıl kârı değildir. Ayrıca hem nedeni hem de sonuçları yönetebileceğini, işini kendi elleriyle yönlendirebileceğini düşünen insan boşa çaba harcamış olur. Özellikle de savaş konusunda. Kimi zaman aramızda konuştuğumuz askeri konularda tedbiri elden bırakır, dilimizi tutmasını bilmeyiz. Yolda kaybolma korkusuyla da olsa bu oyunun sonuçlarından kaçınabilir miyiz? Daha ileri gidip aklımıza ve düşüncelerimize genellikle şansın yol gösterdiğini söyleyeceğim. Aklım ve düşüncem bazen bir yöne, bazen bir başka yöne savrulur. Bunun gibi iradem dışında olan birçok hareket vardır. Aklım her gün değişen şans dürtülerinden ve çalkantılardan etkilenir. Ruhun durumları sürekli değişir. Bazen bir tutku, bazen bir başkası onu çalkalar. Rüzgarın sürüklediği bulutlar gibi savrulur. Kentlerde en güçlü olanlara ve işini en iyi yapanlara bir bakın. Bunların genellikle en az yetenekli olduğunu görürsünüz. Kadınların, çocukların ve yarım akıllarının, büyük devletleri en yetenekli prensler kadar iyi yönettikleri görülür. Bu konuda aklı olanların çok zeki insanlardan daha başarılı oldukları söylenir. Onlara şans yardım ettiği halde bize başarılarını akıllı olmalarına bağlarız. İnsan yalnız şansı yaver giderse yükselir. Oysa biz onu akıllı sanırız. Bu yüzden her konuda olayların gücümüzü ve değerimizi tam olarak göstermediğine kesinlikle inanıyorum. Bence yüksek mevkideki bir insanı değerli olarak görmemeliyiz. Üç gün öncesine kadar önemsiz biri olduğunu bildiğimiz, oysa şu anda yüksek bir makama getirilmiş bir insanın büyüklüğüne ve yeteneğine bakmamız yeter. O zaman ne olduğunu anlarız. Onun asıl değeriyle değil, makamının ayrıcalığı yüzünden aldığı nişanlarıyla yargılarız. Şansı dönüp de kalabalık içinde kaybolacak olsa, herkes hayretle onu bu kadar yükseltenin ne olduğunu sorar. Bu o adam mı? Yüksek makamdayken bütün bilgisi bu kadar mıydı? derler. Prensler bu kadar az şeylerle mi yetinirmiş? Sahiden de ne usta ellerdeymişiz. Zamanımızda böylelerine çok sık rastlıyoruz. Tiyatroda komedyenlerin taktıkları büyüklük maskesi bile bir şekilde bize etkiler ve kandırır. Benim krallarda en hayran olduğum şey çevrelerindeki hayran kalabalığıdır. Anlayış dışında gösterilen saygı ve boyun eğiş onlara yaraşır. Aklım boyun eğmek ve eğilmek için yaratılmamıştır. Bu dizelerimin görevidir. Ben kendi adımı hayatı sever ve onu Tanrı'nın bize verdiği şekil içinde geliştiririm. Yeme içme gereksinimi olmasını istemem. Bence akıllı bir insan, doğa hazinelerinin en gerçek koruyucusudur. İnancına kapılarak böyle bir isteği iki katına çıkarılmasını istemek bağışlanamaz. Açlıkla arar bilge doğanın zenginliklerini. Epimenides'in yaptığı gibi iştahımızı kesmek ve tok kalmak için bir parça ilaçla beslenmek, çocukları ellerimizle ve topuklarımızla doğurmak, parmaklarımızla ve topuklarımızla daha fazla zevk aldığımız, vücudun arzu ve şehvet duymadığını saygıyla söylemek bence yanlıştır. Kötü ve sevimsiz yakınmalardır bunlar. Doğanın bana verdiklerini canı yürekten kabul eder ve böyle yaptığım için kendimle gurur duyarım. Bu yüce ve el açık doğaya karşı çıkmak, verdiklerini kabul etmemek, ziyan etmek ve değiştirmek çok yanlıştır. İyi olanın yaptığı da iyidir. Doğaya ait her şey saygıya değer. Doğa hoş bir yol göstericidir ancak hoş olduğu kadar akıllı ve adil değildir. Nesnelerin doğasını işlemeli ve ne istediğini öğrenmeliyiz. Her yerde doğanın izini ararım. Onu Yapay izlerle karıştırmışız. Herhangi bir davranışı fazla gerekli mi, değil mi diye önemsememek yanlış olmaz. Eskilerden birinin dediği gibi, Tanrıların zevki gereklilikle birleştirmesinin fesatçılık olduğuna beni kimse inandıramaz. Yakın bir kardeşlik içindeki bir yapıyı neden birbirinden ayıralım? Tam tersine, karşılıklı hizmetlerle onu güçlendirmeliyiz. Zihin, vücudun ağırlığını azaltsın, vücut da zihnin hafifliğini dengelesin. Tanrı'nın bize sunduğu bu armağanda, özensiz davranmamızı gerektiren hiçbir şey yoktur. Tek bir kılına kadar ondan sorumluyuz. İnsana verilen, insanı kendi durumuna göre yönetme görevi de laf olsun diye verilmiş değil. Olumlu, yalın ve çok temel bir görevdir ve Yaradan, bunu bize ciddiyetle ve sertlikle vermiştir.